Elhamdülillahi lezi enzelel furgan ve cealahu lena şir'ata ve minhaca. Ve sallallahu ala men arsaluhu rahmetellil alemin ve ala alihi ve sahbiyacma'in ve men ihtedâ bihedihî ilâ yevm-i dîl. Usule fıkhah ve fıkah belli bir giriş yapmıştık. Bugün belki onu tamamlayıcı olacak sözlerimiz. Biraz bu konuda ufkumuzun daha açılacağını ümit ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde bütün soruların anlaşılmayan konuların kaynağının şüphesiz Allah Resulü olduğunu, indirilen ayet-kerimeler anlaşılmamışsa veya izaha muhtaç ise hep Allah Resulü'nün izah ettiğini veyahut hatta sorulunca cevap verdiğini biliyoruz bu ne demektir? Bunu hep biliyorsunuz ama misallendirelim. Kur'an-ı Kerim'deki emirler çok defa tafsilatlı gelmez. Nadiren gelir. Ve hikmetlere binaen gelir. Yoksa Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazen tek bir kelimeyle geçer. Bazen emir sıygası bile kullanmaz. Onun emir olduğunun anlaşılması gerekir. İnsan hisseder ama netleşmesi gerekir. Yine izahı ve nasıl amel edileceği gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu ayetleri hem haber vermekle mükellef olduğu gibi hem de izah etmekle mükelleftir. İyi ki o vardır. Çünkü biz nasıl namaz kılacağımızı bilemezdik. Nasıl zekat vereceğimizi de bilemezdik. Nasıl oruç tutacağımızı da bilemezdik. Daha latife yoldu söyleyeyim. Unutunca, unutup da yiyince orucumuzun bozmayacağını hiç bilemezdik. Bu bir lütuf. Bunun gibi şeyleri biz kimden öğreniyoruz Resulullah'ta? Bir şey daha var. Günümüzde hep dile getiren, bu konuda hocam ayet var mı? Millet de öğrenmiş. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de açık buyruk var mı? Bunu soruyorlar. Tekrar ediyorum. Eğer Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i izah etmeseydi, biz nasıl namaz kılacaktık? Hatta abdestle ilgili olan ayet-i kerime oldukça açık bir ayet-i kerimedir. <Sessizlik> ya eyyühellezine amanu! İza kumtum ila salati fagsilu vücuhekum ve eydiyekum ilel merafiqi ve msehû biruusikum ve arcürekum ilel Namaza niyet edip kalktığınız zaman, Abdest almayı emrediyor ayet-i kerime, yüzünüzü yıkayın, ellerinizi dirseklerinizle beraber yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı da yıkayın diyor. Şimdi mesela abdeste biz sadece bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Başlarken ellerimizi yıkıyoruz. Sonra ağzımıza su veriyoruz. Sonra burnumuza su veriyoruz. Sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra yüzümüzü üç kere yıkıyoruz. Aynı şekilde üç kere ağza burunu veriyoruz Kollarımızı yıkayın diyor ayet kerime. Biz üç kere yıkıyoruz. Başımızı mesediyoruz. Kulağımızı mesediyoruz. Hanefiler ensesinde mesediyor. Sonra ayaklarımızı yıkıyoruz. Buyur. Onlar ayaklarını mesediyor. Biz ensemizi. <gülüyor> Şimdi. İnşallah üzerinde duracağız Yani şeyle ilgili olarak insan Fıkıh örnekleriyle ilgili olarak Ama gerisin geri döndük Mesela bundan öte şeyler de yapıyoruz Parmağımızda yüzük varsa Oynatıyoruz yani Parmak aralarımızı Halalliyoruz parmaklarımızı Ayak parmak aralarına ve el parmak Aralarına sokuyoruz Sakalların arasına sokuyoruz Kısaca ne oluyor Ayeti kerimeden Daha fazla şey yapıyoruz biz Niye? Allah Resulü öğretiyor. Ve sonra ne diyoruz? Bunun farzı mesela Hanefiler dörttür diyor. Niçin? Ayet-i Kerime'de dört şey var. Yüzü yıka, kolları yıka, başı meset, ayakları yıka. Tamam. Şimdi aynı konuda İmam-ı Şafii Rahmetullah ne diyor? Besmele de çekmek var diyor. Dolayısıyla Niyet etmek, besmele derken ona kastıyor biraz da O niyetle, niyet etmekte farzdır diyor. Neden? Çünkü bu bir ibadet. Bu normal bir kol temizliği değil diyor. Veya yüz temizliği değil. İbadet dediği niyetle olur. O böyle bir kanaatte geliyor, niyeti de farzın içerisine koyuyor. Ama asıl fıkhi incelik, hani dedik ya, nereyeden gelip nereye gittiğiyle ilgili anlama konusunda bir misal de sergiliyor. Ne gibi misal sergiliyor? tertibi de ne diyor? Farz görüyor. Yani önce yüzün yıkanması, sonra kollarını yıkanması, sonra başın mesledilmesi, sonra ayakların bu tertip de farzdır diyor. Bunu nereden çıkarıyor? Ayet-i Kerime şöyle geldiği için çıkarıyor. Ey iman edenler diye başlıyor. Yüzünüzü yıkayın diyor. Ah, yıkama tek geliyor. Fa ve وُجُوهَكَمْ وَاَيْذِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِهِ Dirseklerle beraber kollarınızı da yıkayın diyor. Sonra başınızı, başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar diyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki bakınız diyor normalde cümle nasıl gelir? Yıkanacak şeyler yan yana gelir. Yüzü yıkayın, kolu yıkayın, ayakları yıkayın, başınızı da meshedin. Tertebi de Allah Resulü öğretir. Nasıl olacağını ama burada çok dikkat edin diyor. Başı mes etme, yıkamayla uyumlu olmadığı halde üçüncü sıraya gelmiş, araya girmiştir. Atıf zorluğuna rağmen ayakları yıkama ta öndeki yıkamaya atfedilmiştir. Cenab-ı Allah bu sıralamayı son derece titiz yapmıştır. Buradan bu sıralamanın farz olduğu çıkıyor. Çünkü Allah Resulü de daima bu sıraya göre abdest almıştır. Şimdi bu ayet-i kerimede söylemeyen bir şey ortaya çıkartmaktır ama altyapısında ilmi bir dayanak vardır. Pekala Hanefilere bu konuda düşen nedir? Yapmaları gereken bu tertibe riayettir. Ola ki İmam Şafii Hazretleri bu konuda haklı olabilir. Riayet edeceğiz. Dolayısıyla hem ona göre hem Hanefilere göre abdest sahih olacak, yerlerine oturmuş olacak. Bu bir ilmi çıkarımdır. Bunun temelinde ise usul atı nasıl diyeyim bakışı, açışı ve değerlendirişi yatar. Aynı konuyla ilgili olarak Şiilerin iddiası ise şöyledir. Cenab-ı Allah ayaklarınızı meshedin diyor, arka yok. Başınızı meshedin diyor ve ayaklarınızı da diyor. Dolayısıyla atıf en yakına yapılır. Başınızı meshedin ve topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da diyor. Bunun manası şudur, ayaklarınızda meshedin demektir. Öncekiler yıkanacak demektir, sonrakiler meshedilecek demektir diyorlar. Bu çok ciddi bir, her ne kadar iddia ise de, çok ciddi bir ilmi alt temele oturmuyor. Neden oturmuyor? Birincisi, ayet-i kerimenin asıl kıraatları nedir? Ve arjulekum ilel kâbeyndir. Eğer baş gibi mesh olsaydı vemsahu bir'u si kesre geliyor ne olur gelmesi ki ercu li gelmesi gerekirdi ve ercu likum ilel kabeyn gelmesi gerekirdi halbuki ercu lekum diyor dolayısıyla eydi yekom olduğu gibi ercu lekum o yıkanıyorsa bu da yıkanacak demektir bir şey daha meste hedef gösterilmez Tamam, şiirlerin iddiası esasen kıraat öyleydi, siz onu almadınız veya değiştirdiğiniz iddiaları var. Ama iddia etmedikleri bir şey daha var. İlel-Kabe'in var. Hedef gösteriyor, şuraya kadar yıkayın diye. Eğer mes olsaydı mes zaten elle hak çekmedir. Dolayısıyla hedef gösterilmesine ihtiyaç yok idi. Bu açıdan da gayri ilmidir. Tabi bir şey açısından da. Peygamber Efendimiz veylüllil aqab topuklara yazıklar olsun diyor. Niye? Dikkat edilmediği için, geçiştirildiği için, abdeste alel acele abdest aldığı için topuklarınıza dikkat edin demektir. Eğer mes caiz olsaydı ayakları, Peygamber Efendimiz'in ayrıca topuklar için ikaz etmesine gerek yok idi. Sonra Peygamber Efendimiz'in çıplak ayağı mes rivayeti hiç yoktur. Bir şey daha, şiirleri rahatsız eden bir de ne vardır? Abdestle ilgili gelen en açık, en uygulamalı ve net rivayet Hazreti Osman'dan gelir. Oh, titizlikle, dikkatle abdestin nasıl alınacağını anlatan odur. Bunun yaptığı örneğiyle de böyle alınır diye gösteren odur. Ona muhalefet, öbürlerinde bir hastalıktır. Noktaya ko koyalım. Kısaca bakıyoruz ki ayet-i kerime izah edilir. Her şeye rağmen abdestle ilgili ayet-i kerimede belli oranda izah var. Ama misal olarak söylüyorum. Namazla ilgili ayet-i kerimelerde hele de tek ayetin içerisinde neredeyse hiç izah yok. Ayet-i kerimeleri derleyip toparlarsanız. Eğime salate". Namazı hakkıyla eda ederler birçok yerde var. Ama şöyle rüku yapın, şöyle secde yapın, şöyle tekbir alın, şöyle kıraatte bulunun diye hiç yok. Kur'an-ı Kerim'in bütününden derleyip toparlamaya kalkarsak var ke'u ma'ar râki'in var. Secde edenlerle rükuya gidenlerle rükuya git. Ayrıca secde var. Oradan alırız. فَقْرَأُوا مَا تَيَسْتَرَ مِنَ kuran Kur'an'dan kolayınıza geleni bildiğinizi okuyun var. Kısaca dağınıklıkları toplarsak ortaya çıkıyor ama şimdi bu bir namazın organizası içerisinde, bütünlüğü içerisinde nasıl yaşanacak, nasıl hayata geçilecek, nasıl tatbiye gidecek? Bunu kim? Allah Resulü bize anlatıyor. Nasıl diyeyim? وَأَتُوا zekate, Zekatı veriniz buyuruluyor. Zekatın nasıl verileceğini bize kim öğretiyor? Deveden nasıl verilir? Sığırdan nasıl verilir? Koyundan nasıl verilir? Ticaret malından nasıl verilir? Nelerin zekatı verilir? Nelerin zekatı verilmez? Bunu biz kimden öğreniyoruz? Allah Resulünden. Eğer biz bunu Kur'an-ı bu açık vahyi öğrenmeye kalsaydık, bugün ortalama bir fıkıh kitabı, şöyle diyeyim, insanların içerisindeki bilgiyi alacakları bir fıkıh kitabı, Yaklaşık dokuz cilttir. Muhtasarlaştırırsan ona ona ne gibi daha sonra bilen insanların anlatmasına ihtiyaç olan küçülüyor. Ama bilmesi gereken insanların alması için yazılan kaynaklar daha büyüyor. Mevsut var otuz cilt. El-Muhit'il-Burhani diye bir kitap var. Henüz el yazmasıdır. Matbaa olarak geçmemiştir. Bu kitap günümüzdeki pararaflı sistemle matbu olarak hazırlanacak olsa beşerim, yanılıyor olabilirim ama yaklaşık 200 yıl tutar. Hatta o kitabın ben el yazmalarını gördüm. Çok beğenmiştim. Daha sonra bir kitapta şöyle bir ibare gördüm. El-Muhittil Burhani gibi kitaplardan kaynak verilmez diye. Çok üzüldüm. Daha sonraki günlerde niye, zaafı neyi aradım, baktım, bilgilerine baktım, enfes. Sonra Allah rahmet eylesin, yüz yaşına geçkin vefat eyledi, dünyada da fıkıhta bir numara oydu. İnsanımız onu hiç tanımadı, Ahmet Fehmi Ebu Sünni Hoca Efendi diye. Ona derdim açtım. Tamam dedi. Hemen şu, şu şu şu gözleri de iyice zayıflamıştı. İyi görmüyordu. Biz gelince o yüzden çok sevinirdi. Kitapları indirdik. Bulduk ibaretini. Bilen insan yolu kısaltıyor. Orada yazıyor. el muhit el Burhani gibi kitaplardan fetva verilmez yazısı veya ifadesi doğru bir ifadedir. Ama kitabın değerine ve kıymetine asla halel getirmemelidir. Çünkü Sebebi şudur. Bunlar çok hacimli kitaplardır. İstinsah edilmesi ve İslam alemine yayılması zordur. Dolayısıyla nadir insanların elinde bulunur, diğer insanların kolay ulaşamayacağı kitaptır. İnsanların kolay ulaşamayacağı kitaplardan kaynak vermek çok doğru değildir. Dolayısıyla bir karanlık bölge, bir bulanıklık açıklanmış, netleşmiş, berraklaşmış oluyor. Sonra örnekler veriyor. Hatta bunun belki bir örneği şudur. İbni Hazm biliyorsunuz prensdir. Maddi durumu iyi olan birisidir. Münazareyi seven birisidir. Dili de sivridir. Şimdi münazara sırasında sevdiği için kıran kırana bir münazara çeryan ediyor. Münazara sırasında biraz da sıkışınca İş yola yokuşa vurulunca hacimli bir kitaba zor bulunan bir kitaptaki bilgiye söz aktarıyor ve onu gündeme getiriyor. Bunun üzerine karşındaki insan nasıl bir tehlikeye düştüğünü anlıyor ilim ehli. Kendisine diyor ki arkasından şu anda diyor bana galip gelmek üzeresin ama ilminle değil diyor. Paranla, parayla galip geliyorsun çünkü bu bilgilerin ben falan kitapta olduğunu biliyorum. Bir türlü onu nesettiremedim. Neshetmek ne demek? 9 ciltlik, 10 ciltlik kitap alıyorsunuz. bir ne saha veriyorsunuz. O 10 ciltlik kitabı size yazıyor, kopyasını çıkartıyor. Fotokopi makineleri yok. Bilgisayar da yok. Adam yazıyor, kaç yılda yazıyorsa size bu kitabı veriyor. Sizin de kütüphanenizde bu kitaptan oluyor. Onu ben yaptıramam diyor. Yaptıramadım. Şu anda diyor bana ilim silahını değil para silahını kullanıyorsun diyor. Münazarayı bırakıyorum. Şimdi tabi İbni Hazm zeki bir insandır cevap veriyor. Beni diyor paramla suçluyorsun diyor. Ama diyor bir de şu açıdan bakalım. Sen ilim uğruna ne terk ettin diyor. Ben sarayları terk ettim diyor. Havuz başlarına terk ettim diyor. İpek yorganları terk ettim diyor. Sarayın alayişine terk ettim diyor. Günlerce kapandım bu ilmi okudum diyor. Sen hiçbir şeyden vazgeçmedin diyor, okudukça yükseldin diyor, yükseldikçe yeniden okumaya devam ettin diyor. Benim kadar ilim uğruna fedakarlık ettiğini zannetmiyorum diyor. Bu açıdan onun galip geldiğini söylerler netice itibariyle ikisinin de haklılık payı var. Ama bu bir gerçek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her şey detaylı açıklanamaz. Yoksa böyle ezberlenemezdi, yoksa bu şekilde namazlarda okunamazdı. Yoksa nadir insan ancak onun hafızasında tutabilir, belki de hafızasında tutan insandaki kalmayabilirdi. Ama Rabbimiz sonsuz hikmet sahibi şüphesiz bizi bizden iyi biliyor, kudretimizi iyi biliyor, böyle yapmıştır. Ve Allah Resulü bunun tatbikatını bir de bitmez, yılların getirdiğiyle ufuklar bitmez, tükenmez, her şeyi onda bulmanız gerekir, her şey onda var ama değişik üsluplar var. Fez elü bilmiyorsanız bilene sorun diye var. Başka türlü de var. Allah Resulü size ne verdiyse alın, neyi yasakladıysa ondan uzak durun da var. Daha nokta noktası da var. Evet böylece Allah Resulü davrandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gittikten sonra, bin kemale bulduktan sonra sahabiler kendilerini ciddi bir şekilde boşlukta hissettiler. İnsan hele sevip bağlandığı bütün problemlerini çözen bir insanın kaybını düşünürüz. Bu çok büyük bir kayıp. Hele de son günlerinde Müslüman olanları düşünürüz. Allah Resulü'nün bir amcaoğlu var. Adı Ebu Süfyan. Ebu Süfyan deyince hemen akla müşriklerin reisi olan Ebu Cehil'den sonra başa geçen Ebu Süfyan anlaşılıyor. Hayır. Kim o? Öz amcası, en büyük amcası var Haris adı, onun oğlu var Ebu Süfyan. Çocuklukları Allah Resulü ile beraber geçmiştir. Yaşlan, yaşlaştır akrandır. Gençliği Resulullah'tan ayrılmayan insandır. Hani diyorlar, anlatanlar, Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden 10 kişi Sayın denilse mutlaka Ebu Süfyan içinde olmalıdır deniyor. Ama Ebu Süfyan radıyallahu anh, Beklenildiği gibi olmamıştır. Allah Resulü'ne en çok karşı gelenlerden, Ebu Leheb'in yanında, Ebu Cehil'in yanında yer alanlardan, eliyle, diliyle İslam'a çok büyük zarar verenlerden olmuştur. Yıllar yılı böyle devam etmiştir. Bedir Harbi'nin tahrikçisi odur, Uhud Harbi'nde odur, daha Hendek'te odur. Nice zararlar vermiştir. Çok iyi silah kullanır, çok iyi ok kullanır, çok iyi, dilini kullanır, şiir söyler, kısaca her türlü zarar vermiştir. Ne zaman Müslüman olmuştur? Mekke fetihinin öncesi. Mekke fetihinin esnasında diyelim, yolculuk sırasında İslam oluşu gerçekten ibretliktir. Baştan aşağı ibretliktir. Ama Müslüman olduktan sonra da Huneyn gazvesinde her şeyi göze alarak Allah Resulü savunan kişidir. Şimdi bunu Huneyn gazetesi ne zaman olmuştur? Hicri 8. yılda. Bundan sonra Peygamber Efendimiz bugün her şeyi sildi dediği, hele bir cihadın arkasından her şeyi ortaya koyunca Allah Resulü ona ne diyor? İnşallah hamzam olursun diyor. Bu onlara dünyayı bahşetmek kadar güzel gelmiştir. Günlerce bu cümleye çocuk gibi sevinmiştir. Ama iki yıl içinde Allah Resulü kaybetmiştir. Asıl aziz olan bu, dile getirdi. Seviyorsunuz, bağlanıyorsunuz, geçmişsini silmek için dişi tırnağa takıyorsunuz ve Allah Resulü'nü kaybediyorsunuz. O günden sonra çok ama çok mahzundur, çok üzülmüştür. Kendini büyük bir boşlukta hissetmiştir. Ne yapacağını bilememiştir. Ondan sonra dalgın dalgın gezerde diyorlar. Biliyorsunuz bu aziz insan, Ölmeden önce de gitmiş, Hazreti Ali'nin ağabeyi Akil'den kabri yeri istemiştir. Cennetül Bakı'ya bakıyor kabri. Kabrini kazmıştır. İki gün sonra uzun uzun kazdığı kabri seyretmiştir. İki gün sonra da vefat etmiştir. Tarihe kendi kabrini kazan insan olarak geçmiştir. Şimdi şöyle diyelim, bu insan diye bütün sahabiler bu boşluğu yaşamışlar. Bu insanlar sen tam Peygamber Efendimiz'e 20 yıl düşmanlık et, 2 yıl Allah Resulü'nün yanında bulunmanın hazdını, şuurunu yaşa ve sonra da kaybet. Bunlar için daha büyük olmuştur. Hazreti Ömer kabına sığamamıştır Peygamber Efendimiz bu dünyayı terk edince. Ve benzeri nice hatıralar yaşarmıştır. Ama bu ilmen de yaşanmıştır. Soracak insan yok. Bu sefer giderek bazı sahabiler belirginleşiyor. Kim gibi? Hz Ali gibi. Kim gibi? Hazreti Ömer gibi. Ebu Bekir başta o başka şeylerle meşgul, riddetli meşgul. Kim gibi? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Kim gibi? Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi. Kim gibi? Muad İbni Cebel gibi. Bu insanlar giderek belirginleşiyorlar. Peygamber Efendimiz'de hatıralar konusunda, mesela Abdullah İbni Ömer gibi, Küçük Enes gibi. Yani Enes 10 yaşında Allah Resulü'nün yanına geliyor, 20 yaşında Allah Resulü'nü kaybediyor. Ama Allah Resulü'nün dünyanın hatırasını taşımaya başlıyor. Kısaca ne oluyor bu sefer insanlar? Peygamber Efendimiz'den kimisi hatıralarını naklediyor, kimisi o hatıraların hadislerin ve ayetlerin içerisinden süzülmüş ahkamı. Çünkü insanların bunu nasıl yapacağız, bunu ne edeceğiz bunu nasıl karara bağlayacağız şeklinde beklentileri var, onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu bu eksikliği bildiği için çevresindeki ilim halkasını hiç dağıtmıyor. Sık sık gelen hadiseyi soruyor. Bu konuda Allah Resulü'nden bir şey duyanınız var mı? Bu hadisenin bir benzeri razı, naziri deniyor. Da. Naziri Allah Resulü devrinde yaşandı mı? Bilgisi olan var mı? Çevresinden koparmadıklarının başında Hazreti Ali radıyallahu anh geliyor ve Abdullah İbni Mesud geliyor. Abdurrahman İbni Avf geliyor. Kısaca bu insanları yakın çevresinden ayırtmıyor. Daha sonraki günlerde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ı nereye göndermiştir? Irak göndermiştir. Irak gönderirken söylediği cümle nedir? En az sizin kadar benim de ona ihtiyacım var. Ama sizi tercih ediyorum. Çünkü Irak ne olmuştur? Yeni fethedilmiştir. Oraya İslam'ı öğretecek ve temsil edecek bir insan lazım. Sadece öğretmek yetmiyor, yaşayacak, örnek olacak ve orada bulunan bütün problemleri çözecek bir insan lazım. Çünkü Irak Yemen'den de farklıdır, Filistin'den de farklıdır, Şam'dan da farklıdır. Irak birçok medeniyetin gelip geçtiği yerdir. Orada Mecusiler yaşamıştır. Orada putperestler yaşamıştır. Orada sabiiler yaşamıştır. Orada Yahudiler yaşamıştır. Orada Hristiyanlar yaşamıştır. Orada Zerdüştüler bugünlerde moda. Zerdüştiler yaşamıştır. Vedalar gelmiş geçmiştir. Hikmetli sözlerle kültürleri doludur. Kütüphanelerinde geçmişten kalan kitaplar vardır. Babillilerden, Sümerlilerden. Oradan Pers İmparatorluğu gelmiş geçmiştir. Kısaca orada bir kültür birikim var, doğru veya yanlış. Bunları ayırt edecek, tek tek ayıklayacak, işin içerisinden çıkacak ve İslam'ı gerçek manada temsil edecek kıvrak ve dolu bir beyne ihtiyaç vardır. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an oraya bunları çözecek insan olarak Abdullah İbde Mesud'u göndermiştir. Tekrar geri gelelim belki de bu ayrı bir hekmen vali olarak Ammar'ı göndermiştir. Ammar daha cüsseli bir insandır. Cüsselin idarecilikte tesiri vardır. Bunu nereden çıkarıyoruz? Cenab-ı Allah talutu dile getirirken ne diyor? Atahullahu ilmen ve cismen'' diyor. Cenab-ı Allah ona hem ilim vermiştir, hem cisim vermiştir. Tesiri var. Dolayısıyla Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh küçük yapılı, minyon yapılı bir sahabedir. Dolayısıyla idareci, valilik ayrı bir konudur, ilim ayrı bir konudur. İkisi birleşmesi güzel, güzeldir ama her zaman bir araya gelmiyor. Bu kadar kıvrak zeka da var. Bu kadar bilgi birikimi onda var. İdare kabiliyeti Ammar'da var. Dolayısıyla ikisini beraber gönderiyor. Birisini vali, tabiri caizse birisini İslam olarak gönderiyor. Ve Abdullah gerçekten inanın İran gönlünü fethediyor. Çok geçmeden ilme düşkün ve altyapısı olan bu millet Abdullah'daki cevheri seziyorlar. Ve arada kısa bir zaman geçince cami talebe dolmuştur. Kufa ağzına kadar mescidi talebeyle ilim ehliyle dolmuştur. Yetmemiş Abdullah'ın evi dolmuştur. Yetmemiş ekmedreseler açılmıştır. Abdullah kendisini bekleyen insanları görünce çok defa gelince siz kalbimin cilalarısınız, siz gözümün nurusunuz dediği vardır. Çünkü bu insanlar ilim bekliyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh hem soruların kaynağı olmuştur hem geride hayata gözlerini yumduğunda dört binlik bir alim ordusu bırakmıştır. Geride fiilen eğiterek, ilim vererek, diz çöktürüp okutarak bıraktığı talebe alim seviyesindeki talebe 4000'dir. Geriye en çok alim bırakan talep olarak bilinir. Hazreti Ömer'den, Ebu Bekir'den diğer sahabilerden çok istifade edilmiştir. Ama böyle bugün hani ifadesiyle örgün eğitim diyorlar ya, teşkilesli, müesseseli organizeli bir eğitimden geçirerek geride alim bırakan kimdir? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dır. Bütün talebeleri hemen hemen onun hayranlık ifade ederler, onun yolundan yürürler. Bir tarafta Abdullah İbni Mesud böylece kendini belli ederken, öbür taraftan Muad İbni Cebel belirgeri, belirirken ne yazık ki genç yaşlarda bu dünyayı terk etmiş gitmiştir. Bunu daha evvel gündeme getirdik, vefat ettiğinde büyük bir ihtimalle yaşı 34'tür, 34 yaşında geride büyük bir isim bırakarak ayrılmıştır. Bazı rivayetlere göre yaşı 36 veya 38'dir. Yani en altı 34, en üstü 38. İsterse 38 olsun, 38 yaşında bile bu dünyayı terk edip gitmesi hakikaten ciddi bir boşluk bırakmıştır. Onunla ilgili tabiinden olan bir insan şöyle dile getiriyor. Şam'da diyor, mescide girdim diyor. Genç bir insan vardı, çok güzel simaydı, parlak dişleri vardı diyor. İfade aynen böyle. Büyük sahabiler müzakere ediyorlardı. Bir konuya takıldıkları zaman işik içinden çıkmak için o genci soruyorlardı. O kadar güzel izah ediyorlardı ki üzerine hiçbir söz söylemiyorlardı. O ne derse kabul ediyorlardı. Her sözü birbirinden çok güzeldi. Dayanamadım sordum diyor. Bu genç kim? Muazzebni Cebel. Tanımıyor musun dediler diyor. Şimdi o vardı. Ebu Ubeyde vardı ama onlar hep şehit oldular. Kimisi salgın hastalıkta gitti, bir bölüme şehit olarak gitti. Salim vardı Kurra, Yemame'de gitti. Dolayısıyla geriye belirgin insanlar kaldılar ve ilim yaymaya devam ettiler. Bunların içerisinden tekrar ediyorum Abdullah İbn Mesud'unku nizami bir eğitim olduğu için çok daha belirgin idi. Abdullah İbn Mesud bu 4000 talebenin içerisinden bir kişi var. Diğerlerinden daha ön planda. Yaklaşık zirve onun üzerinde alim var. Bu e, 44000 alimin içerisinde hepsine bugün bizim müştehit seviyesinde dediğimiz onun üzerinde alim var. 14 civarında zikrediliyor sayıların. Bunların en bir numarası kim diye sorulsa Alkama İbn Kays radıyallahu aleyh'tir. Çünkü Ebu e, Abdullah İbni Mesud'un onun hakkındaki cümlesi şudur. Alkama ben ne biliyorsam onu bilen insandır diyor. Alkama hocasının yolunda devam etmiştir. 4000 bin insan yayılmıştır. İlimlerini neşretmiştir. Alkama de elbette ki dünya kadar talebesi olmuştur. Bu talebelerin arasında en gözdesi devrede hemen hemen damgasını vuranı kim olmuştur? İbrahim en-Nahai olmuştur. İbrahim en-Nahai'nin halen biz fıkından, halen ilminden istifadeye devam ediyoruz. Kaynaklarda ilmi yer alıyor. İbrahim en-Nahai'nin dünya kadar talebesi olmuştur. En gözdesi Hammad bin Süleyman rahmetullahi aleyh'dir. Bu belki arada kaldığı için İbrahim en-Nahai çok meşhurdur. İbrahim el-Nehayi'nin talebesi, Hammad'ın talebesi olan e Ebu Hanife, rahmetullahi çok meşhurdur. Hammad ikisinin arasında kalmış. Ama Hammad gerçek bir alimdir. Ebu Hanife onu çok sever. Biliyorsunuz çocuğunun adını da, onun adını Hammad koymuştur. Şimdi bir taraftan bu silsile devam ediyor. Öbür taraftan Medine'de yedi zirve Medine Fakih'i İşlerinden en belirgin olanı onların kimdir? Said İbni Müseyyip Rahmetullahi Aleyh'tir. Zirve yedi kadı yetişiyor, yedi fakih yetişiyor Medine-i Münevvere'de ve Medine-i Münevvere'den de taşarak onlar da oradan ilim yaymaya devam ediyorlar. Her birinin talebeleri oluyor, her birinin ilim halkaları giderek genişlemeye başlıyor. Böylece sahabilerden sonra ne oluyor? Tabiinde daha büyük bir patlama yaşanıyor müesseseleşme oluyor. kendine fıkha ayıranlar oluyor. Kendisini hadise ayıranlar oluyor. Böylece çok ciddi bir şekilde ilim kutuplaşması, netleşmesi ve berraklaşması yaşanıyor. İbrahim Ennekayi rahmetullah aleyhi devam ediyoruz. Hammad, Hammad'dan Ebu Hanife'ye. Ebu Hanife devrini ayrıca göreceğiz ama Ebu Hanife'nin öğrencilerinden bir tanesi kimdir? i̇mam Muhammed'tir. Muhammed'dir. İmam Muhammed kimin hocasıdır? İmam Şafii'nin hocasıdır. İmamı Şafii'nin talebelerinden birisi kimdir? Ahmed İbni Hanbel merhumdur. Dolayısıyla bu zincir birbirine bağlı bir zincirdir. Ayrıca Medine halkasının devamı kimdir? İmam Malik rahmetullahi Aleyh'dir. Hicri 93 yılında dünyaya gelen, daha 1. asırda, 1. asrın sonunda dünyaya gelen nedir? İmamı Malik rahmetullahi Aleyh'dir. Ama İmamı Malik'in silsilesi ayrı bir silsiledir. Buradan gelen. Yalnız bakınız. iki silsileyi birbirine bağlayanlar da vardır. Demin ne dedim? Ebu Hanife'nin talebesi İmamı Muhammed'dir dedim. Hem İmamı Muhammed İmamı Malik'ten ders okumuştur, hem de Ebu Yusuf İmamı Malik'ten ders okumuştur. Aynı zamanda İmamı Muhammed'in talebesi olan imamı Şafii'i de almıştır. Zincirler birbirleriyle ayrı gidip de buluşuyorlar, ayrılıyorlar, dallanıyorlar ve budaklanıyorlar. Birbirlerine kenetledirler. Şimdi bu bağı ve birbirlerine takdir edişlerini bir kenara bırakıp değerlendiriyoruz. Hadisenin bir gerçeği daha var. Biz genellikle sanki şöyle zannediyoruz. Ebu Hanife oturdu, Nasları değerlendirdi, hükümleri çıkarttı. İşte benim mezhebim budur dedi. Hayır hadise böyle değildir. Nedir? Ebu Hanife, Hanefilerin metoduna, geleceğiz ona tekrar, meselecilik bu yüzden deniyor. Ebu Hanife Rahimallah baştan fıkı taramaya başlıyor. Kufa Mescidinde, hocalarından gelen bilgi birikimiyle, talebelerindeki var olan bilgi birikimiyle, talebelerin içerisinde bir hayli muhaddis vardır, o muhaddislerin bilgi birikimiyle, Kurra vardır. Onların bilgi birikimiyle konular şöyle ele alınmıştır. Bu gerçeği unutmayınız. Şöyle bir konu var. Bu konu hakkında bir mesele var. Bu mesele hakkında bildikleriniz nedir? Ayetten delil bilen var mı? Çünkü bazen delilini gündeme getirdik. Farklı bir vurgu var. Bunun için önümüze ışık tutacak bir ayet bileniniz var mı? Varsa müzakere ediliyor. Ama o ayetin şurası şöyleydi, şundu, buna gerçekten delil olur mu olmazdı masaya yatırılıyor. Hadis bilenler var mı? Müzakere ediliyor. Farklı görüşte olanlar var mı? Müzakere ediliyor. Sizce şu meselenin hükmü ne olması gerekir? Kanatlar ortaya dökülüyor. Kanatlar ortaya dökülünce Ebu Hanife çok zeki bir insandır. Pekala ya şöyle olursa diyor. O zaman ne olacak? Buna cevap gerekiyor. Müzakere ediliyor, yoğruluyor, yoğrulur bitince, o halde diyor, bu kadar bilgi birikimiyle, müzakereyle bu meselenin hükmünün şöyle olması gerekmez mi? Evet deniliyor, karara bağlanıyor, o zaman yaz diyor İmam-ı Muhammed'e. Bu sefer kayda geçiriliyor. Basit bir şey söyleyeyim, misal olarak da fıkıh örneklerini zaman zaman paylaşacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi var el bey'ane bil khiyari ma lam yatafarraqa diyor. Alışveriş yapan insanlar muhayyerdirler. Kabul ve ret hakları vardır. Yani ben bu gözlüğü alacağım. Şu kadar parası ödeyeceğim. O meclisten ayrılmadan birbirinden ifade edeyim. Birbirinden ayrılmadan kabul ve ret hakları vardır. Satıcı da satmaktan vazgeçebilir, müşteri de razı olmayıp alabilir almayabilir ne zamana kadar? Birbirlerinden ayrılmadıkları sürece diyor. Teferraka fırka da buradan geliyor. Fark da buradan geliyor. Birbirinden ayrılma demek. Şimdi birçok ilim ehli bedenin bedenden ayrılması, alış akdi, veriş akdi yapılan yerin terk edilmesi, şahısların ikisinin birbirine veya birinin öbürüne sırt dönüp gitmesi manasında diyor. O ana kadar muhayerdirler. Ama mal alınmış, para verilmiş ise ve birisi dönerek gitmiş ise muhayyerlik biter. Hayır, akit bitmiş, para verilmiş ama dönüp gitme olmamış. Vazgeçme hakkına sahiptir. Muhayyerlik seçim hakkı devam eder diyorlar. Ebu Hanife mesela bu hadisin müzakeresinde ne diyor? Ya ikisi bir kayıkta laysa diyor. İkisi bir kayıkta iseler diyor. Sandalda iseler Bırakıp gidemez. Saçın aldığı aldığı gıda da olabilir. Adam acıktı. yemeye ihtiyacı var. Satıcının muhayyerle katlı olduğu için yiyemez. Kullanması gerekiyor. Olta satın aldı. Balık avlayacak. Bu sefer avlayamaz. Niye? Bedenen fiilen ayrılmadılar. Arkadaşının muhayyerle katlı olduğu sürece bu tasarrufta bulunamaz. O zaman ne olacak diyor. Şimdi demek ki bitmedi. Müzakere devam ediyor. O zaman bu konuyu bitirip bir başka konuya intikal etmek olsa gerektir diyor. Bu konuyu bitirdik. Malı sen aldın. Parasını ben aldım. Dolayısıyla artık meselemiz bitti. Bir başka konuya intikal ettik. Ayrılmak bu olsa gerek diyor. Aynı mesela Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh bu hadiseyi tasvih ederken satıcı konuşması devam etmesi gerekiyor ama malı da geri alsın istemeyince malı alır biraz yürür sonra gerisin geri bir daha dönermiş. Diğer meseleyi konuşmak üzere. Demek ki ne anlıyor o? Bedenen ayrılmak anlıyor. Şimdi müzakere, fıkıh müzakeresi. Nasaya yatırılmış bir konu. Mesela Ahmed İbni Hanbel aynı meseleyi nasıl değerlendiriyor? Bedenin bedenden ayrılmasıdır doğru olan diyor. Ama bir kayıkta, kayık gibi dar bir yerde değillerse diyor. Neden? Ebu Hanife'den ağzı yanmış. Şimdi o biraz daha direkt zahiriyle alır. Ama bakınız bir fıkıhta bunlar nedir? Tartışılması gereken konulardır. Ve hadis-i şerif kolaydır. Kolay gibi zannediliyor ama ortaya neler çıkıyor? Haliyle müzakere işte budur. Masayı yatırıyorsunuz, tartışıyorsunuz, elini boyuna eğip büküyorsunuz. Ne olabilir, ne olamayabilir? müzakere ediyorsunuz, ona göre karar veriyorsunuz. Bunun çok daha karmaşık, çok daha belki fıkhi meleke veren bir başka örneği var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, من iştara şaten musarraten, bir başka rivayette muhaffeleten diyor. فهو bil khiyar. Kim, musarra veya muhaffele bir koyun, Satın almışsa muhayyerlik hakkı vardır. Dilerse koyunu iade eder, üzerine de bir sah hurma verir diyor. Musarra ne demek? Birkaç gün sağılmamış, göğsünde süt biriktirilmiş hayvan demek. Muhaffele de aynı manaya geliyor. Musarra da muhaffele de değişik bölgeler aynı hayvan için kullanıyorlar. Hayvanı sütlü göstermek isteyen insanlar sağmıyorlar. Koyunun veya keçinin göğsü dolu olarak pazara getiriyorlar. Millette çok sağlıyor zannediyor. Dolayısıyla alıyorlar. E, nasıl diyeyim? 2-3 gün sağıyorlar, bakıyorlar ki sütün gerisi yok. Ondan sonra zor çıkıyor. Bu insanlar muhayyerdirler diyor Peygamber Efendimiz. Dilerlerse koyunu iade edebilirler. Eğer iade ederlerse bir sağa hurma da verirler diyor koyun sahibi bu ilk akla gelen ne? 3 gün bunun birikmiş sütünü içti. Aldı. Nasıl diyeyim? Sağa sonra sonra 3 günde sağdı. Sonra koyunun bu şekilde şişirilme olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla sütünden de istifade ettiği için sütünün karşı olarak bir sağ yaklaşık 3,5 kilo civarın tutar ile beraber hacim ölçüsüdür. Biz hacim ölçülerini giderek kilolar arttığı için kaybettik ama litre nasıl hacim ölçüsü onu anlıyoruz sıvıda da. Mesela buğdaylar yakın tarihlere kadar kiloyla değil, hep sıvı, nasıl da hacim ölçüsüyle, şinikle, kileyle ölçülürdü. Bunun, bunun gibi. Daha birçok şey, arpaydı, buğdaydı, pirinçti, daha onlar hep hacim ölçüleriyle ölçülürdü. Mesela misal olarak söyleyeyim, bir kile suyla bir kile buğday aynı ağırlıkta değildir. Hangisi ağırdır? Su ağırdır. <gülüyor> Kesinlikle su ağırdır. Yani buğday yüzüyor. Yüzüyor demek hafif demek. <gülüyor> Dolayısıyla değil. Onlar da mesela aynı sayın içerisine hurma görürsü koyarsan daha ağırdır. 3,5 kilo çeker. Buğday koyursan 4 kiloyu aşar. Buğday hurmaya göre daha hafiftir. Bir sağ hurma veriniz diyor. Hatta bir rivayette buğday değil hurma veriniz diyor. Şimdi bu hadisi şerifi bütün imamlar hemen hemen neredeyse şöyle değerlendiriyorlar. Bir, bir kere böyle yapan insan aldatmaya yönelik bir davranışta bulunmuştur ve günah işlemiştir. Bunda ittifak var. Ebu Hanife de böyle düşünüyor. Hepsi böyle düşünüyorlar. İki, böyle bir koyun alan bu hayvanın nasıl diyeyim aldatmaya yönelik göğsünün şişirildiğini sağlamadığını anlarsa muhayyerlik hakkı vardır. Hayvanı iade edebilir. Dilerse yine alır, kabul eder. İade ederse de bir sahurma vermelidir. Hatta Malikiler bölgenin gıda maddesi neyse hurma yerine onu verir diyor. Çünkü her yerde hurma bulmak kolay bir hadise değil. Şimdi hadiseyi Hanefileri Ebu Hanife'ye gelince iş çatallaşıyor. Ortayı karıştırıyor. Ebu Hanife rahmetullahi ne diyor? Bu İslam'ın genel prensipleriyle uyuşmuyor diyor. Neden uyuşmuyor? Bir diyor Üç gün sağdım ya ben bu hayvanı. E üç günde ben yedirdim diyor. <gülüyor> Düşünce devam ediyor. Ben yedirdim diyor. O zaman sütünün diyor niye karşılığında hurma veriyorum? Diğerleri Ebu Hanife'ye bu konuda şunun için yükleniyorlar. Allah Resulü'nün açık hadisi var ve üstelik bu hadis sahih. Bütün kaynaklarda var. Ama Ebu Hanife hadisle amel etmiyor. Muhalefet ediyor. Hayır hadis üzerine düşünüyor. Fıkıhı bu deyen. Dolayısıyla uymuyor yapıya. Ben yediriyorsam sütü de normalde benim olmalı. Ama bunu yapan insan nedir? Günahkardır, bu bir kusurdur, bu İslam'a yakışmayan bir tavırdır. bunda müttefikiz. İkinci diyor, hurma. Ülkeden ülkeye değer değişikliği var. Arabistan'da hurma çok. Biz söyleyelim İstanbul'da yakına kadar hurma doğru dürüst gelmiyordu. Şimdi nakliyeler kolaylaşınca hurma yağmaya başladı. Ama İstanbul'da, Arabistan'da bir hurmanın fiyatı 15 riyal ise İstanbul'da 15 lira. Yaklaşık böyle. Böylece fiyat iki katlanmış oluyor. Çünkü riyal şu anda liranın yarısı değerinde. Demek ki İstanbul'daki hurma fiyatı Medine'deki hurma fiyatından en az iki kat fazla. Şimdi onda da mı? Yani Medine'li de bir sağ hurma verecek. Ben de şimdi bir sahurma vereceğim. Moskova'ya gidersen daha zor. İskandinav ülkelerinde daha pahalı. İş karma karışık oluyor bu sefer. Şimdi fıkhi yapıya İslam'ın adalet yapısına uymuyor. El haracu bir daman diye bir kayda vardır ona da uymuyor. Tabi esasen bir başka şeye daha uymuyor. Hadi keçi de şu kadar bir kilo süt iyi bir süttür, normal bir süttür. 2-3 kilo sayılır da çok. Yamantafa ninende. 3 kilo çok az bir süttür. Hayvan 20-30 kilo sağlıyorsa normaldir. Şimdi ben inek karşılığında da insanlara bir sahurma vereceğim. Ondan sağdığım süt 5 kilo geliyorsa azdır. Dolayısıyla keçi sütü sağlıyorsam onunkunda da aynı şekilde vereceğim. Bu da nasıl diyeyim cezalar veya karşılıklar, tazminatlar dengeli olur kaydesine uymuyor diyor. Pekala yani o zaman neye uyuyor? Hadisin metninde ızdırap var, sıkın sıkıntısı var ve benzeri. O zaman şöyle bir şey olabilir ancak diyor. Böyle bir hadise yaşanmıştır. Nitekim yaşanmış zaten. Yaşanmıştır. Allah Resulü diyor böyle bir hadiseyi böyle çözmüştür. Arkadaşından sen böyle bir hayvan aldın, sağdın, sütünü içtin, sen en iyisi bunu iade et, Üzerinde bir hukuk kalmasın, gönlüde kalmasın, üst bir sağda hurma ver, helalleşin. Bir hadisenin ancak çözümü olabilir bu. Çünkü Peygamber Efendimiz daha önce şeyle ilgili onu da buna misal veriyorlar. Zaten Zübeyir radıyallahu anh'ın su ile ilgili tavrını paylaştık. Onun gibi bir tavır olsa gerektir diyorlar. Yoksa deve sütü olsaydı iş değişirdi. Diyelim ki inek sütü olsaydı iş değişirdi, mantofon ineği olsa herhalde benek ilk sütü değişirdi, hadise başka boyutlara taşınırdı. Çünkü hurma bulabilen ülke var, var, bulamayan ülke var, pahalı uyku var, zayıf ülke var. Dolayısıyla bu bir hadisenin örnek hakim tarafından çözüm olsa gerektir. Biz de önümüze böyle bir hadise geldiğinde satıcıyı düşüneceğiz, alıcıyı düşüneceğiz, nasıl sunulur. olur nasıl birbirlerine gönülleri kalmaz. Bunu önümüzde emsal teşkil eder diyor ya. Emsal teşkil eden bir olay gibi koyacağız ve onun arkasından problemi biz de Allah Resulünün çözdüğü gibi tarafların gönlünde leke pürüz kalmadan çözeceğimiz bir olay olmalıdır. Yoksa geneller genellenleştirirsek önümüze çıkan problemleri çözemiyoruz diyor. Nitekim İbn Tâhiqü'l-Îd var. Önce Mali'yi ki iken sonradan şafi olmuştur. Ahkem hadisleri ilgili bir kitap var. Bu meseleyi gündeme getirmiş. Bu hadisin içerisinde yedi tane çözülmesi gereken problem var diyor. Üç tanesine cevap veriyor. Geriye dört tane kalıyor. Bunlara diyor cevap verilmiyor. <gülüyor> zor, zor bir şey olarak. Dolayısıyla bakınız bir fıkhın tahlili ve farklılığı ortaya geliyor. Tabii tekrar ediyorum. Yani burada diyelim ki Ebu Hanife daha derin düşündü ve benzeri yaptı. Biz alimlerimizin ilmine, irfanına takdir ediyoruz. Kimisi teslimkar, kimisi derin düşünür, kimisi bunda haklı, kimisi şunda haklı. Bu hadise olabilir ama bu fıkhın örneklerinden birisidir. Şimdi bu şekilde meseleler müzakere edile edile kararlara bağlanmıştır. Kararlara bağlanan meseleler kayıtlara geçirilmiştir. Bu yüzden bunu da unutmayınız. Hanefi mezhebine Şura mezhebi denilir. Sadece Ebu Hanife'den çıkmamıştır. Anlaşıldı? Ebu Hanife'nin üslubuyla, talebeleriyle ve ilim ehliyle tartışa çarşa ortaya çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, Muhammed Zahid Elkevseri'nin Nasburraye isimli kitabın baş tarafında yaklaşık iri kitap sayfasıyla 64 sayfalık bir makaresi vardır son derece bu açıdan kıymetlidir. Fıkhül Irak'tır adı. Türkçe'ye tercüme edildiğini duydum. Ya Hanefi fıkhının metotları diye mi? veya da nasıl diyeyim? E, Irak fıkhı diye mi? Ne diye tercüme edildi? Bile, bilemiyorum ama tercüme edildiğini duydum. Fıkul Irak, Nasbur Raya, biliyorsunuz Hidayi'nin hadislerini tahriş eden bir kitaptır. Zeylai'nin son derece kıymetli bir kitaptır. Onun baş tarafında da hem Hanefi mezhebindeki muhaddis alimlerin listesi çıkarılır. 150 tane alimin orada muhaddis olan ki alimin hadis ilminin azlığıyla itham edildiği için isimlere sıralanmıştır. Hem de bu mezhep nasıl teşekkül etmiştir onun hakkında bilgi veren bir makaledir. Son derece kıymetlidir. Yine mesela şöyle bir mesele bazen günlerce sürmüştür. Bazıları kolay. Niye alt hakkında ayet olunca, hadis olunca, bilgiler net olunca tık tık tık yazıya geçiyorsunuz? Ama mesela bazıları şu demin anlattığım gibi üzerinde uzun müzakereyi gerektiriyor. Günlerce tartışılıyor, sonra karara bağlanıyor. Karara bağlayınca hep birden tekbir getirilermiş bile. Camiden tekbir sesleri duyulunca dışarıdan Ebu Hanife ve talebeleri bir konuyu daha neticeye bağladılar demek ki zor konuyu diye gündeme gelirmiş. Böylece kayda geçermiş. Diğer taraftan dediğim gibi Medine-i Münevvere'de de halkalarda müzakere edile edile İmam Malik rahmetullahi Aleyhi'nin çok ciddi bir ilim halkası vardır. Halkasından kopmayan insanlar vardır. Başta Abdurrahman İbn Ebil Kasım gibi. Dolayısıyla o insanlar da orada durmadan meseleleri müzakere ediyorlar. Böylece kayıtlara geçiyor, zabıtlara geçmeye başlıyor. O devirlerde Yazı yazan insan ne yazık ki çok fazla değil. Yani yazsa bile kağıt bulamıyor. Kayıt bulamıyor, kayda gidecek bulamıyor. Bu yüzden herkesin işte nasıl diyeyim elinde defterinin olması, herkesin ona kayda geçmesi o kadar kolay hadise değil. En çok yaş itibariyle de, genç itibariyle de bu kaydı tutan kim olmuştur? İbam-ı Muhammed rahmetullah aleyh olmuştur. Ayrıca belki ilmi, dünya varlığını iyi yolda kullanmanın Güzelliklerinden bir tanesi de odur. İmam-ı Muhammed'in babası varlıklı bir insandır. ilim seven bir insandır. Oğlun ilim yolunda ilerledikçe arka desterini hiç çekmemiştir. Ve varlığın ilme ciddi tesiri İmam-ı Muhammed'de görülür. Daha sonraki yıllarda da hem Ebu Hanife'den de görülür. Biliyorsunuz Ebu Hanife Rahimullah Ebu Yusuf'u bursunu vererek okutmuştur. İmam Ebu Yusuf İlk önce çıraktır biliyorsunuz. Geliyor, Ebu Hanife'nin ders halkasını görmüştür camide namaz kılarken. Biraz dinlemiştir, biraz dinleyince kapılmıştır. Ondan sonra işi gücü bırakmış, halkaya devam ediyor. Ama bu sefer eve ekmek parası gitmiyor, o yetimdir. Annesi bir öğreniyor ki, oğlu Ebu Hanife'nin halkasında eve de para bana geldi yok. Camiye bir girmiştir fırtına gibi. İçeride Ebu Hanife'nin halkasındaki oğlunu yakalamıştır. Cümleleri aynen şöyle. Sen Ebu Hanife ile ne aşık atmaya kalkıyorsun? Onun ekmeği pişmiş, önüne düşmüştür. Senin evde ekmeğe ihtiyacın var. Kalk demiştir. Ebu Yusuf'u kaldırmıştır. İtiraz etmemiştir annesine. Götürerek yeniden ustasına teslim etmiştir. Ders bittikten sonra Ebu Hanife tanebelerine demiştir. Gidin Ebu Yusuf nerede? Çalışıyor öğrenin. Ne kadar yevmiye alıyor onu da öğrenin. Böylece talebelerini öğrendirmiştir. Ondan sonra Ebu Yusuf çağırmıştır. halka çağırmıştır. Halkada Ebu Yusuf oturmuştur. Derse iştirak etmiştir. Akşamleyin dönerken de eline yevmiyesini vermiştir. Böylece burs bizden geliyor. <gülüyor> Ebu Hanife Rahimoğlu varlığını çok iyi kullanan birisindendir. Şöyle diyeyim. İnanın bütün kalbimle söylüyorum bunu. Görüşlerinde, bakış açısında, nasıl diyeyim Hadis konusunda, fıkıh konusunda, hatta akide konusunda tenki eden çok insan olmuştur. Ama Ebu Hanife'nin ticareti konusunda kendi aleyhinde tek bir cümle bile duymadık. Hiçbir kayıtta da yok. Şimdi bunu biraz şunun için üzülerek söylüyorum. Şimdi o da ticarete daldı deyince sanki haramın içine daldı gibi. Ticaret izzetli ve şerefli bir meslektir. Yerinde yapıldığı zaman insanların ihtiyacını gören bir meslektir. Doğunun batıya, batının doğuya, kuzeyin güneye yetiştirdiği malları götüren ihtiyaçları şu anda olmadığını düşünürüz. Ayakkabımız ne olur, elbisemiz ne olur, neyi ne yaparız bir teşapın ama oğlu lekeleye lekeleye güzel ve izzetli ve şerefli ihtiyaç. El calibu marzukun diyor Allah'a söylüyor. Diyardan diyara mal getiren insana Rabbim rızıklandırır diyor. Bu büyük bir ihtiyaçtır ama ne yazık ki yapmaya yapmaya veya lekelene bugünkü konuma gelebiliyor. Bunu tekrar şunun için söyledim. Bakınız tekrar söylüyorum. İmam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh büyük bir tacirdir, tüccardır. Varlıklı bir insandır. Hasmı bile, düşmanı bile ticareti konusunda en küçük bir leke sürecek şey söylememiştir. Böyle bir şeyde intikal, sonraki asla intikal etmemiştir. İmamı Muhammed de ticaretle de uğraşmayacak kadar maddi durumu iyidir. Babası iyi desteklemiştir. Ama iyi yolda kullanmıştır. Dolayısıyla kağıt bulabilen nasıl diyeyim, malzeme bulabilen, kayda geçirebilen nadir insanlardan birisi olmuştur. Böylece fıkıh artık ne olmuştur? Daha önce alkamede olduğu gibi, Zühri'de olduğu gibi, nasıl diyeyim, Ebu Musal Eşari'de olduğu gibi, İbrahim Enneha'yı'de olduğu gibi, sadece zihinlerde bilgi birikimi olarak, öğretilmemiş, aynı zamanda raflardaki yerini almaya başlamıştır. Raflardaki yerini alma deyince kitaba dönüşerek almasını kastetmiyorum. Şunu kastediyorum. Artık ilimde şu bölüm nerede olmalı? İbadetler bölümünde olmalı. İbadetler bölümü bir bütün olarak, bütün fıkhi meseleleri çözülmüş olarak dolmaya başlamıştır. Bütün bununla ilgili meseleler tartışılmış, oraya yerleştirilmiştir. İbadetler bölümünün dışında, mesela alışverişle ilgili bütün naslar ve ne, hükümler neticeye bağlanmış, ne şıklar, ortaklar arasındaki alışveriş, muhayyerlik hakları, nasıl diyeyim ondan sonra kişilerin kandırmaya yönelik davranışları, hangisi kandırma sayılır, hangisi mekruhtur, hangisi haramdır. Çünkü netice itibariyle sen hayvana pazara getiriyorsun, müşterinin de bir zekası var. O da bakıyor hayvanın, dişine bakıyor, sarısına bakıyor, kaldırıyor etine, butuna bakıyor, kaldırabiliyorsa. Nasıl diyeyim, huyuna bakıyor, soyuna bakıyor. Kısaca o da değerlendiriyor. Müşteri kendi menfaatini korumaya çalışıyor, satıcı kendi menfaatini korumaya çalışıyor. Ama yanlış bilgilendirme var mı, yanıltıcı tavır var mı? Süt biriktirmede olduğu gibi. veya hatta malı biraz rutul ıslatma ıslatmada olduğu gibi. Şimdi cevizi ne yapıyorlar? Islatıyorlar bir güzel. Sonra dışını kuruluyorlar. İçindeki ıslak devam ediyor. Sen de alıyorsun. Aa tazecikmiş diyorsun. Su emdirilmiş ceviz. Tazecikmiş oluyor. Nasıl diyeyim kilo tartımında böyle bir şey oluyor mu? Sıkıntı oluyor mu? İki taraf kendi menfaatlerini korur. Yanıltıcı davranışta bulunmadığı sürede ticaret pazarlığı açıktır. Karşılıklı menfaat korumaya açıktır. Satıcı kar etmeye çalışacaktır. Müşteri de bunu İhtiyaç olan malı en az kara ödeyerek veyahut da mümkün mertebe kendi lehine en iyi olacak şekilde alma hakkına sahiptir. Bununla ilgili hükümler ne varsa onlar da tıkır tıkır yerini bulmuştur. Kefaletle ilgili, cinayet hukuku ile ilgili neler vardır? İnsan her ölüm bir midir? Misal olarak söylüyorum, araba kazası yapmış, insan ölmüş. Onda bile aynı değildir. Nedir? Birisinin önüne fırlamışlardır. Bir tanesi intihar etmek istemiştir. Bir tanesi hızlı gidiyordur. Frenle basmıştır ama tutmamıştır. Bu hız, bu nasıl diyeyim fren, bu hızı engelleyemez, öyledir. Fevri davranmıştır, hızlı gitmeyecek. Onun arasında bile şıklar var. Ama bakıyorsunuz işte Mokoko ilk önce 3'e ayırıyor ölüm şeklini. Hedefli ve kasıtlı öldürme ve öldürücü alet öldürme. Bir, ikincisi neyle öldürme? Düşmanlık var, öldürme hedefi yok. Dövüyor adama. Dövüyor demek düşmanlık var demek. Ama çubukla döyüyor, Çubukla adam öldürülmez normalde. Ama ölüme sebep oluyor. Şimdi günümüzde ne diyorlar? Kasta aşan sebeple adam öldürme diyorlar. Ve benzeri. Buna şip amt diyor İslam hukuku. Kasta benzer adam öldürme diyor. Buranın hangisinde kısas olur? Hangisinde ağırlaştırılmış diyet olur? Hangisinde hafif diyet olur? Niye sebep olmuştur nedir? Diğer aza kesimlerinde veya aza kayıplarında neler yaşanır? Mahkeme önünde nasıl davranılır? Taraflar nedir? Delili kim öne sürmek zorundadır? Kim delil bulunama sayımine davet edilir? Mahkeme nasıl ceryan eder? Miras hukuku nedir? Taksimi nedir? Kısaca bütün bu maddeler tartışılıp tartışılıp raflardaki yerini veyahut da kitaptaki bölümünü bulmaya başlamıştır. Bu çok kıymetlidir. Dolayısıyla diğer ilim ehline ciddi şekilde yol gösterici olmuştur. Tabii bundan önce de bu nevi aynı konudaki birikimler böyle bir genel fıkhın birikiminde hazırlamıştır. Onların hakkını ve hukukunu da unutmamak gerekir. Bunu şöyle diyeceğim. Bakınız, bilemiyorum içinizde hiç duvar örmeye kalkan oldu mu? Sıfırdan, şimdiki şeylerle değil. Şimdiki tuğlalar biraz belli. Taşla. Taşla duvar örmeye kalktırsak şuradaki insanları yüzde doksanı Belki hemen hemen hepsi bir buçuk metre çıkamaz. İstediğin kadar iri taşla başla. İri taşı koydun, üzerine ikinci taşı koydun. Ondan daha küçük olması lazım ve onun gibi olması lazım. Üçüncü taşı koydun, dördüncüyü kaldırmaz. Devrilir. Arasını doldursan, bilmem gitsen giderek incelir. Bakıyorsun milletin ördüğü duvar ince değil. Seninki giderek iri taştan aşağıya doğru inceliyor, paldır küldür bir de devriliyor. Peki yani bunu öğrenmek için ne oluyor? Duvarı tek taraflı başlamıyorlar ki. Bir sıra buradan başlıyorlar, bir sıra öbür taraftan başlıyorlar. Öbür taraftakilerini hep aynı hizaya getiriyorlar. Boşluğu veya fazlalığı arkaya veriyorlar. Tamam, çift taraflı. Ortada bir boşluk oluşuyor. Orayı çakıl taşları, uygun taşlarıyla ve harçla doldurarak ilerleniyor. Şimdi, bunu şunun için söyledim. Bu ilk duvarı ören, bu şekilde örmeyi başaran... Bu şekilde 10, 20, 30 metre duvar yükseltebilen bir insan, sadece ördüğü bu duvarla, inanın, mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Cami'si kadar büyük hizmet görmüştür. Ve mimardır. Neden? Sonraki bilgi onun bilgisinin üzerine bina ediliyor. O duvar gelişten bir tanesi örmeyi başarmış ya, 5 metre duvar çıkmış ya, o çok kıymetlidir. Sonrakiler onun tecrübesinden istifade ede ede bunu geliştiriyorlar. Dışarı çıkın çıkma vereceklerse de nasıl diyeyim bunu ağaçla destekleyeceklerse de o bilgi birikiminin üzerine kendi bilgi birikimlerini yapıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde ilk gayret eden insanlar sonraki nesle büyük hizmet etmişlerdir. Ve bu büyük hizmet edenlerin belki en çok bu konuda ecir alanlarının başında Ebu Hanife Rahimullah gelir. O fıkhı bütünüyle el almıştır. Bütününü neredeyse o raflardaki dediğimiz veya kitaplardaki dediğim o sistemin içerisine yerleştirmiştir. Bu yüzden İmamı Şafii Rahimullah hepimiz fıkhta Ebu Hanife'nin eyyariyiz yani çoluk çocuğuyuz der. Böylece birbirlerine olan minnetleri de dile getirirler. Bu doğru olandır. Böylece fıkı ciddi bir şekilde daha hicri asrın ikinci çeyreğinde Yerli yerini hemen hemen bulmuştur. Ebu Hanife biliyorsunuz 80 yılında dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla ikinci 150 yılında vefat etmiştir. Yani ikinci hicri yılın yani hicri asrın ilk yarısında yaşamıştır. Olgunluk Devrilerinde bu çeyreğe doğru doldurmuştur. Böylece fıkıh olgunlaşmaya başlamıştır. Ama asıl daha önce de söylediğim bir gerçek var. Hayret edilecek şey şudur. O ayet-i kerimelerin içerisinden süzüp fıkıh almaya çalışıyorsunuz. Bir cümleden ne oluyor? Bakıyorsunuz ki kefalet hukuku çıkıyor. Yusuf Aleyhisselam ben size kefilimdir. diyor. Şimdi kefalet sistemi, kefalet kefaletinden sorumluluk ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz başka şeyler bunu destekleyiveriyor. Allah Resulü veda hutbesinde kefil olan insan kefaletinin sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır diyor. Çünkü kefil olan insan borçlu değil. Esasen borçlu o değil. Ama o birisinin borçlanmasına sebep olmuş. Bu da sorun değil. Bu da iyilik. Ama sen söyleyeyim. Öbür insanın güvenerek vermesini o temin etmiştir. O zaman sorumluluğu var. Dolayısıyla bu sorumluluğunu yerine getirecek. Borçlu kendi olmamasına rağmen Yoksa ticaretteki nizam bozulur. Böyle yapmak zorundadır. Bakıyorsun bir kefaret hukuk sistemi çıkıyor onun içerisinden. Diğerleriyle de yan yana gelince. Bakıyorsunuz cinayet hukukunun detayları çıkıyor. Çünkü cinayet sadece can cana karşı işlenmiyor. Yara açıyor. Uzuv kaybediyor. Şu yapıyor, bu yapıyor, bunlar yapıyor. Tazminat hukuku bakıyorsunuz işin içerisinden çıkıyor. Araştırıp süzüp içeri çıkınca dev gibi bir hukuk sistemi Yaşanan ayetlerden, hadislerden ve yaşanan hadiselerden ortaya çıkıyor, sözülüyor ve kitaplardaki yerini alıyor. Ondan sonra yerini alınca şu daha kolay. Artık fıkı oluştu, raflara kondu, istenilen konuya bakılıyor, çözümü yapılıyor. Pekala bir hadise çıktı ama kitaplarda yok. Onunla ilgili bu sefer taramaya başlıyorsunuz. Onla ayetleri tarıyorsunuz, hadisleri tarıyorsunuz, neticede onu çözüme ulaştırmak zorundasınız. Onun kadar uğraşıyorsunuz, bakıyorsunuz, onun içinde de fıkha yer buluyorsunuz. Bu emekler yoğrula yoğrula ve bir araya gele gele bir hukuk sistemi oluşmuştur. Dolayısıyla raflardaki yerini almıştır. Ve buna emeği geçen her alim bundan büyük fazilet sahibi olarak kendi ecrini kazanmıştır. Böylece şöyle diyelim, ikinci Hicri asrın başlarında artık hukuk ciddi bir seviye kazanmıştır. Ve sistematik bir hale gelmiştir. Bu binanın kurulma devresidir. Hani bir inşaatı yaparsınız, nasıl diyeyim kubbesini, binalarını, duvarlarını, pencerelerini çatarsınız. Ondan sonra nasıl içini İçini zaruri eşyayla. Bunun arkasından ne gelir? Hani inşaatçılıkta ihtiyaç bitmez. Bakarsanız şu musluk şöyle değil de şöyle olsa daha iyi olur. Şuraya şöyle bir elbise askılığı da lazım. Şu şöyle olur bu böyle olur donanma. Kemal bulma devri bundan sonra yaşanmıştır. Kemal bulma devri. Daha sonraki yüzyıllarda alimlerin birbirlerinin o tecrübelerinin üzerine bina ettikleri bilgilerle gelişmeye başlamıştır. Bunda birçok alemin büyük payı olmuştur. Şimdi bunu şöyle söyleyeceğim. Günümüzde bir şey daha var. Ebu Hanife işte ufku açık bir insanda müştehitti. İmam Şafii öyleydi, İmam Marik öyleydi. Günümüzde bu nevi iştihat yapan kalmadı. Şimdi günümüzde ciddi bir bilgi eksikliği var. İştihat kapısı da bazdan iddia edildiği bir kapanmış bir kapıda değildir. Ama iştihat edecek nasıl diyeyim o güç, o bilgi birikimine de hala ihtiyaç var. Yani Ebu Hanife'nin devri geçti diye müştehit olmanın şartları aşağıya düşmedi. Hala o birikime ihtiyaç var. O birikimi olmadan iştihat iddiası batıl bir iddiadır, ciddi değildir. Dolayısıyla günümüzde efendim o raddeye çıkmasa bile bir problem varsa buna çözüm bulunmak zorunda değil mi? Evet bulunmak zorunda. Bir insan bildiğinin son raddesiyle gayretini yaparak, önüne bütün nasları koyarak, tarayarak bir karara varmalıdır. Kendi seviyesindeki ilim ehliyle istişare etmelidir. Bu karar vermalıdır. Çünkü çözüm bekliyor mesela. Ama şu demek değildir. Bu Mecbur kaldık bilen insana bir de diyoruz ya, ya avamın mezhebi müftinin mezhebidir. Dolayısıyla bir insan sordu ve bunun karşısına ilim ehlinden aldı. Ben bu olayı çözmek zorundayım. Bu olayı çözüyorum demek bu insanı başka daha yüksek seviyede ilim ehli olmadığı için iştihat mezhebine çıkar, mertebesine çıkartmaz. Bu gerçeği ayrıca unutmayalım. Bir şey daha var. Kesinlikle karara bağlanmış meseleler. Artık yenilik yok o konuda. Yeniden biz onu hiç yapılmamış gibi yeniden masaya yatırıp iştahat etmenin de manası yoktur. Doğru da değildir. Bu şuna benzer. Demin dedim ya, ilk duvar kullanan insanın, duvarı yapan insanın tecrübesini hiçe sayıyorsunuz. Yeniden duvar yapmaya çalışıyorsunuz. Bu düşüncesizliktir. Kusura bakmayın ahmaklıklarda. da. Niye? Onların bize verdiği bilgi birikimi bize daha iyi duvar örme imkanı sağlamalıdır. Bunu hiçe sayarsanız hep sıfırdan başlarsınız. Hiç de ileriye gidemezsiniz. Halbuki o bilgi birikiminin üzerine bilgi birikimi yaparsanız merhalakat ederseniz Farklı buluşlar. Günün teknik imkanlarıyla onu da yoğurursanız o zaman ufuk bulursunuz. Bundan Diyelim ki binlerce yıl evvel yer çekimi ispat edilmiş. Siz yer çekiminin varlığını kabul etmiyorsunuz, sıfırdan bulmaya çalışıyorsunuz. Bu düşüncesizliktir. Bunu şunun için söylüyorum. Sabah namazının ne zaman başladığını şerif şerif tayin etmiştir. İmamlar ittifakla tayin etmişlerdir. Öğlenin ne zaman da başladığı bilinir. İhtiraflar da bilinir, şey de bilinir. Asırlar bu konuda hiçbir değişiklik getirmemiştir. Ben yeniden akşam namazını masaya yatıracağım, yeniden sabah namazını masaya yatıracağım, yeniden namaz günde beş vakit midir, üç vakit midir, iki vakit midir masaya yatıracağım, yeniden namaz üç rekat midir, dört rekat midir, ikide bunu tartışacağım. İlle iştihat edelim diye netleşmiş bir meseleyi ve asırların hiçbir değişiklik getirmediği bir meseleyi yeniden sıfırdan ele almak, yer çekimini reddetmektir. Nasıl diyeyim, Demir'in taşıma gücünü reddetmektir, mukavemet gücünü reddetmektir, taşın ömrünü reddetmektir. Kısaca bilgi birikimlerini reddederek her seferinde sıfırdan işe başlamak yola çıkmaktır. Bu doğru bir davranış değildir. Yerli yerinde de bir davranış değildir. Evet, hadiseler karara alınmalı ama hem ilmi oturaklık taşımalı hem de nasıl diyeyim? Geçmiş alimlerin bilgi birikimi ve neticeye balıkları da yeniden sıfıra dönerek hiçe sayar küstah tavır alınmamalıdır. Bu üzerinde durması gereken zaman zaman bunu tekrar dönecek dönecek vurgulayacağız. Fıkıhla ilgili eserler yazılmıştır. Hadisle ilgili eserler de bu devreye doğru yazılmıştır. İmam Ebu Yusuf'un ilk defa usulü fıkıh hakkında kitap yazdı. Zamanımız diyor varmış birazdan. İlk defa Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhin usulü fıkıhla ilgili kitap yazdığı kaynaklarda yer alır. Ama böyle bir kitaba rastlanmamıştır. ediyorum, Ebu Hanife'nin talebesi İmam Ebu Yusuf usul ile ilgili ilk kitabı yazan insandır diye var. Çünkü Hanefilerin sistemi şu idi. Hanefilerin usulü normalde Şafiilerden öncedir. Öncedir şu demek. Mesele çözüldü ya demek ki Bu meselenin asıl oturduğu temel nedir? Onu tespit etmişlerdir. El aslı fî hâdihil mesele. Bu meseledeki asıl temel kayda şudur diye kenara koymuşlardır. Mesele çözülmüştür. Kaydesi konmuştur. Mesele çözülmüştür. Kaydesi konmuştur. Sonra kaydeler alt alta getirilip bakıp değerlendirince içinden usul kaydeler çıkmıştır. Böyle bir yol takip etmişlerdir. Tamam bunun ilk kaleme alan, kayda geçiren insan olarak da Ebu Yusuf bilinir. Ancak tekrar ediyorum, Ebu Yusuf'tan Kitabul haracı geliyor, risalesi geliyor, e, nasıl diyeyim bize aferi geliyor, hadisle ilgili kitapları geliyor ama böyle bir kitap bize ulaşmamıştır. Bilemiyoruz Bağdat baskınında binlerce yakılan ve nehre atılan kitapların arasında mıydı? Neydi, nasıldı, kısaca böyle bir kaynak yoktur. Böyle bir kaynak olunca ancak bize düşen ne demektir? İlk yazanın ne olduğu kaynaklarda zikrediliyor ama böyle bir eser yok demek kalıyor. Bunun iddiasını yüzde yüz iddia etmek elimizde olan bir şey değil. Ama ilk önce usulle ilgili yani ayetlerden nasıl hüküm çıkarılır, hadislerden nasıl hüküm çıkarılır, bu ve benzeri konuları kaleme alarak aktaran kimdir? İmam Şafii rahmetullahi aleyhettir. İmam Şafii'nin nedir? Risalesi, Er Risale, yani usul kitabının adı. Bu konuda sonraki nesillere intikal eden, günümüzde de bize ulaşan ilk kaynaktır. İçerisi yaklaşık olarak dört bölümden oluşur. Birincisi, şer'i hükümlerle ilgilidir. Yani, vacip neye denir, haram neye denir, mekruh neye denir, usulde temel kaydeler, kullanılan ıslahlar nelerdir? Yani, Er-Risale'nin dört şıkkından, dört verdiği ana bilgiden birincisi, şer'i hükümler hakkındadır. Tekrar ediyorum. İkincisi, şer'i deliller hangileridir? Kitap, sünnet, ve icma hakkında ciddi bilgi verir. Üçüncüsü, şer'i delillerden hüküm çıkartma yollarıyla ilgilidir. Şer'i yani kitaptan, sünnetten nasıl delil çıkar? Tekrar ediyorum bunu. Delillerden hüküm çıkartma yolları. Dördüncüsü, içtihat ...ve müştehit neye denir? Onun tarifi. Bu dört temel üzerine kuruludur. Ama sonraki yıllarda bakıyoruz ki... usul fıkı sadece bundan ibaret değildir. Kıyas hakkında geniş bilgiler var. Nasıl diyeyim? Daha öncekilerin şeriyeti hakkında... ...biz nasıl istifade edebiliriz? Ne kadar ise onun hakkında bilgi var. Masalihi, mürseli hakkında bilgiler var. Kısaca bütün bunları hep örf ne kadar tesir eder... Örf adet neye tesir eder, istihsan neye denir ve benzeri bununla ilgili daha sonraki kitaplarda bilgiler var. Misal olarak söylüyorum. Geleceğim ona yine. Amidi'nin El-İhkâm diye usulde bir kitabı var. Şafii, mütekellimin yoluyla. El-İhkâm. El-İhkâm kitabı İmam-ı Şafii'nin Risalesinden daha kemal bulmuş, şimdi okutulmaya kalksa tercih edilmesi gereken bir kitaptır. Tamam? Bunu şunun için söylüyorum. Ama ne el-ihkam ne ondan sonraki nevi başkası el-risaleden daha kıymetli değildir. Bu gerçeği de unutmayalım. Demek istediğim buydu. Çünkü ilk önce o yazmıştır, temeli o oluşturmuştur, insanlara yolu o göstermiştir. O olmadan el-ihkam olmuyor. İmamı Gazali'nin mustasfası olmuyor. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Şehzadebaşı Camii yapılmadan Süleymaniye yapılmıyor. Süleymaniye Camii inşa edilmeden Selimiye yapılmıyor. O ilk yapılan kıymetlidir. Yol göstericidir. İlk önce ortaya birisi bir şey koyunca bakıyorsun şu tarafında şu da iyi olur diyorsun. Bu tarafında bu da iyi olur diyorsun. İlk yapılan otomobillere bakın. Bisiklet tekerinden biraz daha büyüğü bir deker. Çuf çuf çuf, çuf, çuf, çuf gidiyor hız yok hep aynı hızda gidiyor. Duracağı zaman nasıl nasıl nasıl duruyor? Nasıl ediyor frenlere gülünç, garip vesaire. Ama o ilk arabayı yapanın üzerine daha sonra araba yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor, gelişiyor. O ilk arabayı yapan son arabayı yapandan inanın daha ustadır. O buluşu yapmıştır, ufku açmıştır. Basınç sistemiyle tekerin dönüşünü ayarlamıştır. Tekere o gücü vermiştir, aktarmıştır. Daha sonra bu geliştirile gelişdire şimdi yollarda kayarak giden arabalar meydana gelmiştir. Eğer bugün arabayı yapan o da kim oluyormuş nasıl tabir edeceğiz ise bizim arabaya bak ona bak diyorsa cahildir ve nankördür. Anlaşıldı? Onun için İmamı Şafii rahmetullahi aleyh'in er-risaleti sonraki nesillere gerçekten büyük ışık tutmuştur, ufuk açmıştır ve usulü fıkıh ilminin temelini oluşturmuştur. Bir taraftan kaideler kaleme alınmaya başlamıştır. kavayet El-Eşbah ve Nadair diye kitaplar var. El-Eşbah birbirine benzeyen hadiseler ve de bugünkü emsal teşkil edenler demek. Niye? Kaideleri içerisine alan, emsal gösteren kitaplardır. Şimdi Suyutinin var. El-Eşbah ve Nadair'i İbn-i de var. Şu anda basılı olanlardan iki üç tane var. Bir tane de Hanbeliler'de var. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer Suyuti, Suyuti biliyorsunuz Şafiidir. Ön tarafına bakarsanız, giriş bölümüne bakarsanız orada bir şey anlatıyor. Bu konuyla ilk eser yazan, ilk böyle bir kaideler kitabı oluşturmaya çalışan insan Mavera-ün-Nehir âlimlerinden filan deder. Adamcağız belli kaidelerde fıkıh toplamaya çalışıyormuş. Bunu da kısa slogan cümleler haline, hatta beyt haline sokuyor. Böylece temel 17 kayda bulmuştur. Oluşturmuştur. Bunu tekrar ediyor. Eksiği var mı, artısı var mı, şunu var mı, bunu var mı da tartışıyor. Kendi kendiyle. Bu zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi de iki gözü de görmüyor. Gör. Dolayısıyla zihnine yazıyor, zihninde konuları tartışıyor. Bunu şafi alimlerden birisi duymuştur. Yani. Gitmiştir, adamdan isteyecek ama adamın kimseye olgunlaşmadı diye vermiyor. Duyulmasını da istemiyor. Bir caminin de ibamlığını yapıyormuş. Şimdi yatsı namazından sonra da caminin içerisinde dolaşarak kör onun için fark etmiyor. Işıkları da kapatırmış. Dolaşarak şeyi tekrar ediyor. Kendi kendiyle tartışıyor. Bu huyu da biliniyor onun. Çok ilim ehli bir insandır. Şimdi varıyor, huyunu da bildiği için, sonra da söylemediğini bildiği için, yatsı namazından sonra bir hasırın içerisine kendini yuvarlıyor, dolayısıyla orada bekliyor. Aynı kitapta anlatıyor, tekrar ediyorum yani var olan bir şey anlatıyorum. Yani bu ilim nasıl oluştu diye eleşbah vennâ dair'in başında var bu. Şimdi tabii kapıları, içeride kimse kaldı mı diye soruyor, kalmayan olunca kapıları, kapıları kapatıyor. Kapılar kapandıktan sonra caminin içerisinde beyitleri baştan alarak okuyor, tekrar ediyor, müzakere ediyor. Ama bu sırada hasıra dürülü olan, nasıl diyeyim şey, hasının içerisinde üşüyor, üşünce de öksürüyor. Öksürünce de ama hocaefendi bunu yakalıyor, temiz bir dayak atıyor. <gülüyor> Şeyh-ü Şafi'ye derlerdi. Şey olarak, şafi alimlerin hemen hemen en büyüğüydü. Yaşlı da büyüğüydü. O bunu anlatır değil. Ya ondan dinlemiştim ben. o adamcağızı niye dövdün diyor. Neredeyse ağlayacaktı. <gülüyor> Çok kötü dövmüş. Dövmüş iyi bir. Demek ki sert miyiz birisi? Neyse temiz bir dayak atmış. Ondan sonra da kapıyı atmış tabii. Ama bu ayete ya yani bu kaydelerden bir bölümünü hafıza müthiş ezberlemiş. Yani kapıyı atılmış dayağı da yemiş ama Nasıl diyeyim? Bir bölümünü de ezberleyerek gitmiş. Daha sonra onu şafiiler geliştiriyorlar. El eşbah ve nazair onun üzerine kurulu bir şeydir. Saklayan adam saklamakta haklı çünkü kayden daha oluşmamış. Kire verebilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. O adamcağız haklı onda. Bu ve benzeri yani davranış. Şimdi bu ilk emel işte 17 beyit ve 17 kaide, 27 kaide, 30 kaide biliyorsunuz mecedlerin başında 100 fıkıh kaidesi vardır. Konuşacağız onları. Bu kaideler, bu ilk çalışmalar son derece kıymetlidir. Çünkü onun üzerine daha sonraki yıllarda sen saray yükseltebiliyorsun. Ve o insanların bütün bu sonraki yıllarda yapılan saraylarda, yapılan binalarda Yapılan fıkıh abidelerinde öyle diyelim hep hakları ve hukukları vardır. Dolayısıyla bütün usul alimleri hakkında hem Ebu Hanife'nin hem Ebu Yusuf'un hem İmam-ı Muhammed'in yazılı bir eser bırakması sebebiyle de ciddi şekilde İmam-ı Şafii Rahmetullah Aleyh'in hakkı ve hukuku vardır. Çünkü daha sonraki eserler bunun üzerine bina edilmişlerdir. Böylece giderek gelişmeye başlamıştır. Giderek dal budak salmaya başlamıştır. Dili di, giderek yazılı kaynaklarda yerini almaya başlamıştır. İnşallah bir sonraki e, dersimizde nasip olursa, e, bunun dışında işte tedvin ihtiyaçları doğmuştur. İlimler kaynaklara geçmeye başlamıştır ve benzeri. De, yeniden o başta bir şey zikretmiştik. E, usulü fıkıhattaki iki ayrı metot, İnşallah onlar üzerinde duracağız. Onlarla ilgili ilk kaleme alınan ve kaynaklık es, teşkil eden eserleri zikredeceğiz. Üzerinde bazı bilgi paylaşımı yapacağız nasip olursa. Evet. Hocam ben Talha Sezgin. Ee, iki sorum olacaktı. Çağımızın problemlerine iştihat edebilecek liyakette e, müştehitlerimiz var mıdır? Bu birinci sorum. İkinci sorumda sizce... Bu birincisi zordu, ikincisi kolay olsun. E, İçtihat kapısının e, kapandığını söyleyen hocalarımızın haklılık payı var mıdır sizce? Bu da ikinci sorum. Şöyle ikinci sorudan başlayalım. Biraz daha kolay. Birinciye göre. Şimdi haklılık payı şu. Bakınız, bazı beyinler sentezci beyindirler. Şu demek. Misal günümüzde tıbbı ele alalım, masaya yatıralım. Yani fıkıh tıbba çok benzetirler. Eskiden dahiliye vardı. Daha önce tabip vardı. Dallandı, budaklandı. Şimdi dahiliye var. Yani iç hastalıkları diyelim. İç hastalıkları da dallandı, budaklandı. Kimisi sırf akciğerden anlıyor. Kimisi sırf karaciğerden anlıyor. Kimisi kalpten anlıyor. Kimisi damar sisteminden anlıyor. Kimisi mideden anlıyor. Kimisi bağırsaklardan, kimisi böbrekten anlıyor. Tamam. Son derece Girif bir hakimisi pankras üzerine sırf çalışma yapıyor. Şimdi işin sıkıntısı şu. Bu ihtisaslaşma sıkıntı değil. Ama pankras üzerine çalışma yapan insan kalbi unutuyor. Pankrası tedavi edeceğim derken kalbin ritmini bozuyor, bedene zarar veriyor. Tamam. Bir başka romatizmayı iyi edeceğim veya işte nasıl diyeyim vücut yapısını anatomiden bir bölümünü ben iyi edeceğim derken öbür taraftan beyne zarar veriyor. Karaciğere zarar veriyor, vücudun diğer sistemine zarar veriyor. Bir insana ihtiyaç var. Bugün ben kesinlikle nasıl diyeyim? Diyelim ki Sağlık Bakanı olsam kesinlikle pratisyen hekimlerin ihtisas alanlarını yetiştiririm. Pratisyen olacak doçent seviyesinde pratisyen olacak, pratisyen olacak. Yani vücudun bütününü anlayan ve mutlaka ordinaryus profesör seviyesinde insan ihtiyacı var. Vücudun bütününü anlayan. Ve o insanlar hastanede mutlaka bir iki tane olacak. Diğer profesörlerin veya diğer tabiplerin kendisine istişare edecek. Ben şöyle bir ilacı kullanmak istiyorum. Şunu tedavi için bu başka yere zarar verir mi? Kısaca vücudun bütününü anlayan, birbirle bağını bilen, Sistemin bütün çalışma sistemini hakkında akıl yürütebilen sentezci beyin ihtiyacı var. Bugün detayda çalışa çalışa çalışa biz detaylara doğru inip gidiyoruz. Nereden geldiğimizi unuttuk. Kuyuların içerisinde deniz dibindeki mağaralarda ilerliyorsanız mutlaka iple ilerlemelisiniz. Yani bir sicim olacak ip sizi takip edecek sizin o iple gidersiniz. Eğer böyle yapmazsan çok ciddi hata, mağaranın içerisinde kaybolursunuz, orada ölür kalırsınız. O ip sizi gerisin geri çıkartıyor, size yolu öğretiyor. Şimdi biz daldık daldık gittik, ipi unuttuk, yanımızda gelmedi, sıkıntıya yesef Bu şekildeki sentezci beyne ihtiyaç var. İnanın Ebu Hanife'nin böyle bir beyni vardı. İmam Şafii. Şimdi detaylara gidiyoruz, inceliyoruz, izleniyor, tezi yazıyoruz, doktora tezi rafa koyuyoruz, biz o konuyu anlıyoruz. Başka konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu şekilde bakan, bütününü değerlendiren, bütününe hüküm veren beyin yapısına şiddetle ihtiyaç var. Bu insanlarda kolay yetişmiyor. Yetişen insanın kıymeti bilinmeli. O tip insanları başka şeylere hiç ne dünya kaygısı olmalı, geçim derdi olmamalı, şu olmamalı, bu olmamalı. İnanın el üstünde tutulmalı. Bu tip insan yok. Ben tanımakta zorluk çekiyorum. Bu tip beyin var ise bir de zemin buna müsait olmalı. Tekrar ediyorum bu insan siyasi bulanıklıklarla mı uğraşacak? Kafayı tırmalıyor. Ekranlardan mı kendini kurtaracak? Geçim derdini mi atlatacak? Kendi çoluk çocuğunda çıkan sıkıntılarla mı uğraşacak, boğuşacak? Bütün bunları cemiyettekilerle mi boğuşacak? Ne ile boğuşacak? Bir de gelip ona rüya anlatanlar var. Nasıl diyeyim, gelip ona e, derdini danışanlar var. Onu e, nasıl diyeyim, şey gibi psikolog gibi kullananlar var. Bütün bunlardan kurtulacak ve sentezci bir beyin olacak. Zeminin dış dünyanın da buna uygun olması lazım. Demin bir şey söyledim. Şehzadebaşı olmadan Süleymani olmaz diye. Önceki camiler, medreseler olmadan da şehzadebaşı olmaz. Ama bir şey daha olmaz. Sultan Süleyman olmadan veyahut da öncekiler olmadan sanat sermayi vermeden şehzadebaşına yapamazsınız. Size sermaye aktarımı yapmıyorsa Süleymani istediğiniz kadar kabiliyetiniz olsun Süleymani olmaz. Veya Selimi olmaz. Dolayısıyla hem arkası bu insanların kullanmalı hem bu tip beyinlerin yetişmesine çalışılmalıdır. Zamanımızda böyle bir ben sevdiğim, takdir ettiğim çok insanlar vardı. Türkiye dışında kastediyorum. Türkiye'dekiler bilin ki onlara göre zayıf olan insanlar var. Mesela demin Ahmet Fehmi Ebu Hoca Efendi gerçekten ilim adamıydı. Rahmetli Abdülfette Ebu Guddha Hoca Efendi severi bir insan idi. Başkaları da var yaşay şey olarak ama yani bu insanların hiçbirisi biliyorsunuz ki müştehit derecesinde değildi. Elmalı'nın çok güzel bir cümlesi var. Ben müştehit değilim ama herhalde müşteydi görsem tanırım yani o kadar ilmim var diyor. Şimdikiler kestirmeden müşteyiz zaten. Onlara da ihtiyac yok. Evet. Evet. evet, bak bakayım. Şimdi sizin ikinci soru sorunuz herhalde ikisi beraber bir cevap buldu anladığım kadarıyla. Değil. Ama ilim ve gayreti olan insanların gayretini hala inkar etmiyoruz. Bir de nasıl diyeyim illa e, ben ben ictihad yapacağım diye öndeki geçmiş eserleri hiçe sayan Geçmiş bütün usul kitaplarını, fıkıh kitaplarını çöpe atmak lazım diyen profesör arkadaş var. Kendisi müştehit, kestirmeden müştehit. Çünkü o kitapları adamın elini ayağını bağlıyor. Okumanız lazım, içinde ne olduğunu bilmeniz lazım, anlamanız lazım. Bunun için dirsek çürütmek lazım. Ne lüzum var onlara atın, ondan sonra bana göre deyip başlayın. Destekli, destekli, köstekli, kösteksiz. Daha nasıl diyeyim, atın. Şu andaki yapılan iştahat diye yapılan bu. Bu da doğru değil. İlmi edebe de uygun değil. Ve ilme karşı da bir hürmetsizliktir. İslam'a da ciddiyetsizlik getirir. Maalesef bunları yaşıyoruz. Evet. El haracı bir doman kaidesi var dediniz. Yani tam Türkçesini söyleyeyim. Ne kadar ekmek o kadar köfte demek. Yani bir şey nasıl diyeyim bir şey üstleniyorsun sorumluluk varsa size hak da gelir. Yani İslamiyet sizden bir şey istiyorsa size o konuda yetki ve imkan da verir. Ben koyunu demin dedim ya ben koyunu aldım kendi ağılımda besliyorum ben yediyorum içiriyorum o sırada ölürse benim mülkiyetim de ölüyor. Bunlar hep bana bir yük bunun karşılığında da yani şerii kaydı onun sütünü bana veriyor. Ondan mesela o anda iyi bir müşteri çıkarsa satarsam karını da bana veriyor. Bu dengeye el haracı bir daman diyor. Yani sorumluluk kişiye verilen hakka göre dengelidir demek. Anlaşıldı. Bu bir fıkı kaidesi. Hanımların mahremsiz sefere çıkması, çıkmaması yeterli cevap vermiyor. Bu konuda nasıl diyeyim? Günümüz şartlarında ve mezhepler arasında yeterli cevap vermiyor. Bu konuda nasıl hükme varılabilir? Gündem dışı soru. Şöyle yine de cevap verelim. Bakınız yani günümüz sefere çıkma konusunda çok şey değiştirdi ama çok şey değiştirmedi. Yani bir hanımın hala sefer mesafesine mahremsiz çıkması doğru davranış değildir. Ama biz gideceğe geri gidiş gayesini değerlendiriyoruz bazen. Bana soruyorlar hocam bir insanın mahremsiz umreye gitmesinde mahzur var mı? El cevap var. Soru iki. Hocam mahremimiz yok, gidenimiz yok, biz Umre'ye gidebilir miyiz? Ne dersiniz? Gidin, Allah için dua edin. Hem mahzuru var hem gidin. Nasıl oluyor? Bazen oluyor işte. Şöyle düşünüyorsunuz, ben şeyi anlatayım. Bakıyorsunuz olgun. İnşallah ufku açılır diyorsunuz. Ufku görür, Beytullah'ı görür, dostlarını görür. Eski gibi kervanlarda yollarda gitmiyor. Uçağı var, ekibi var. Bir organize ile gidiyor, bir organize ile dönüyor. Bütün bunları hesaba katıyorsunuz. O kardeşimize git inşallah ecrin kaybettiğinden çok olur diyorsunuz. Mahsur yok deseniz bu sefer hastalığı var, sağlığı var. Maazallah diyelim ki hafif meşrep birisi. Kimse onu zapt edemez. Yani yapacak yere yıkar gelir. Dolayısıyla yanında mahrem olsa ona dizginler. Kadınca safa tepesinin yanında düştü kaldı kaldıracak insan yok. Ve benzeri bütün bunları düşünüyorsunuz. Mahsur var mı? Var. Halen de mı inanki halen de var. Ama bakıyorsunuz kendisi olgun, gittiği yer iyi bir yer, çevresinde arkadaşlar var. İmam-ı Şafii de biliyorsunuz salihâ kadınların arasında olursa gidebilir diyor. Çevresinde bir şey olsa ilgilenecek var, organize var, başlarında hocaları var. Bütün bunlara değer değerlendiriyorsunuz. Mahzuru yok diyemiyorsunuz ama şu şartlarda gidebilirsiniz, gidiyor diyorsunuz. Verilecek cevap bu. Evet. Şu huyumu bir daha yapmayacağım. Eğer yaparsam her defası için on tane üst üste oruç tutacağım deyip bir de üstüne vallahi billahi dedim ama dört defa sözümde durmadım. Evet. bana dört kere dört kere ot <gülüyor> Şimdi de bir, şimdi de bir rahatsızlığım var oruç tutunca çok zorlanıyorum. Ayrıca öğrenciyim param da yok. <gülüyor> Kefaret de ödemem çok zor. Ne yapmalıyım? Ya Rab beni zengidet yerine getireyim diye dua etmelisin çünkü yükün altına kendini kendin sokmuşsun. Bu yerine getirmeden bitmez. Ve ile Allah imkan olmadan da Mevla'ya kavuşulursa Allah'a sığınmakta biz dört dörtlük değiliz. Biraz da Allah'a bırakalım. İmam-ı Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Ya Rab hatalarımın büyüklüğüne bakıyorum. Ümitsizliğin kucağına düşecekken senin rahmetinin çok çok daha benim hatalarımdan, kusurlarımdan büyük olduğunu görüyorum. Ya Rab bu gönlümü rahatlatıyor dişi var. Ee, o da var ama bakınız kendinizi zora sokacak sözler vermeyiniz. Bu bir adaktır. Adaklar yerine dolayısıyla gelmelidir. Ama imkan ve fırsat bekleyin. Bunun için de dua ediniz. Yani böyle söz vermişseniz yerine getirmek için çalışmalısınız. Müzik dinlemek caiz mi? Cevap vermiyor. <gülüyor> fıkıh kitabı var mı deyince fıkıh kitabı dolu. <gülüyor> Şu anda bizim okuyabileceğimiz güvenilir diyor. Ee, tabii yani şöyle fıkıh kitabı eğer gerçekten fıkıh kitabı soruluyor ise e, bu mesela ilmahal olarak Ömer Nasuh Bilmen Hocaefendi'nin İlmahal'ı iyi bir kitaptır. Ama ondan öte soruluyorsa mesela Mefsut tercüme edildi mevzut halen var. E, İbni Abidin tercüme edildi. Tercüme özelliklerini fazla bilmiyorum ama şey değildir, yani mutlaka vardır. Yine Hamdi döndüren Hocaefendilerin hem ticaret ilmi hali var, hem aile ilmi hali var, aile hukukuyla ilgili, hem de normal ilmi hali var. E, gayretli bir insan, iyi niyetli de bir insan. İstifade edilebileceğini e, ümit ediyorum, tavsiye ediyorum. E, dolayısıyla eğer Kays dedilen usulü fıkıh kitabı ise, daha önce söyledim. Zeki Şaba'nın Kını, bazı Hanefilerle ilgili sıkıntılar var. Onun dışında iyi bir kitap. Ee, yine Muhammed Ebu Zehra'nın tercüme edilmiş var. Ama bizim kaynak kitaplarımız, Arapça kaynak kitaplarımız, asıl kitaplarımız Menarda, Usulü Pezdevi'ydi, Usulü Serahsi'ydi. Bunlar halen usul bir de zor bir ilim olduğu için tercüme edilmemiş, tercüme bekliyor. Evet. Hocam selamünaleyküm. Ben Abdullah Özcan. Ee, hocam, eee Çıplak ayak üzerine mes'ten bahsetmiştiniz. Çıplak ayak üzerine mes. Ee, çorap üzerine olur mu? Tartışmalı galiba bu konu. Tartışmalı değil. <gülüyor> Şimdi tartışıyorlar yeni gelen. Şöyle diyeyim bakınız. Yine bir başka fıkıh örneği sergilediniz. Peygamber Efendimiz çorapların üzerine mes diye hadis-i şerif var. Anlaşıldı? Şimdi bu Tebuk Seferi'ndedir. Şimdi Peygamber Efendimiz ayağını yıkıyor. Peygamber Efendimiz topuklara yazıklar olsun diye topuk yıkama konusunda insanları ikaz ediyor. Tamam. Bir taraftan messe izin veriyor. Bütün bunlar masaya konup değerlendirildiğine bize kısa gidiyorum. Acaba diyorlar Allah Resulü'nün bu messe çorap çıkarılması zor. Çünkü kolay olsa yıkama konusunda Allah Resulü o kadar tediz olmaz. Acaba zor çıkarılan mes yapılı Kalın yapılı bir çorap mıydı? Özelliklerini inceliyorlar. Böyle oldu ortaya çıkıyor. O zaman ne deniyor? Keçe gibi kalın olursa, bırakılınca kendi kendine ayakta durursa, bir mil kadar yol mesafeye bir çorap dayanırsa, bu tip bir çorabın üzerine mesledilir. İnce çoraplar ince çorap yani. değil. Yani günümüzde sadece çorap gelimesini alıp da, o günkü çorap nasıl bir çorapta hadisin vürut sebebinin, işte hadisin manasına tesiri, ...hepten dışarıya atmak... ...bugünkü ucuz müştehitlerin işi işte. Evet hocam. Bir sorum Tek daha olacak tekrar hocam. Tekrar ediyorum. Özelliği olan bir çoraftır. Febiha ve niyama. Evet. Eyvallah hocam. Kesinlikle çözüme kavuşmuş meselelerde... ...tekrar kafa yormaya gerek yok. Çözüme kavuşmuş ve yenilik gelmeyen... ...değişiklik gelmemiş evet. asırlar boyunca. Yani benim aklıma şey takıldı hocam. Bu rejim konusu. hani Hükmü sabit bildiğim kadarıyla. Sabit yani ve üç, net. 3 kişi için. Evet. Sabit Peki, ve net. Bugünümüzde uygulanabilir var mı için? bunun? Onlara ahlakı ver, bakın evlen vermeyi kolaylaştır, yuva kurmaya yardım et, iffete tercih gönlünü doldur, dışını doldur, ondan sonra bütün buna rağmen de biliyorsunuz rejim kim edilir? Evli insan zina rejim edilir. Ama şu andaki hem konumda olmaz. Şu anda, olmaz. anda uygulamıyorsun yani. ayrı ama hükmün yokluğunu iddia ayrı bir konudur. Bir sürü başka, kısası da uygulayamıyoruz, ölüm cezası yok, öldüren öldüreni. O da yok. Ama yani diyebilir misiniz ki kısası yoktur İslam'da? Elbette ki var. O da var, o da var. Hocam Allah razı olsun. Şimdi, Yunus Erdoğmuş. Şimdi gördüğümüz gibi hocam işte dört mezhebin imamı da işte fıkhın nasıl geliştiğini anlattınız. Dört mezhebin imamı da aynı silsileden geliyor. Birbirlerinin yani. Evet biraz imam sonra yani ders ha. halkasından diyelim. Yani İmam ne? Muhammed'den İmam Şafi'ye. Hı hı. Şimdi bizim günümüzde de bir mezhepçilik işte Takım tutar gibi bir mezhepçilik ve mesepsizlik e, durumu var. Bu bizim içimize nasıl yerleşti? Yani bunların bu şekilde olduğunu bildiğimiz halde, aynı silsileden, aynı ders halkasından, aynı hocalardan geldiğini bildiğimiz halde, bu nasıl bizim içimize yerleşti? İlim ve şuur kaybolunca. İlim kayboluyor, nereden gelip nereye bilinmediği için. Aynı zamanda ilim öğrenmek demek, bakıyorsunuz ki, ben şunu söyleyeyim isterseniz. Arabistan'a Mekke'ye gittiğimizde en çok karşılaştığımız hadiselerin bir tanesi Hanefelerin çok mutaassıp olduğu mezhep konusunda durmadan bizi öyle suçladılar. Şimdi çok az hadis biliyormuş. Türkiye'de dönüyor Ebu Hanife 17 hadis biliyormuş. Ben onu söyleyen hocaya siz 17 hadis de, mesnet dayanak demek. 17 mesnet biliyor şeklindeki ifade var bazı yeni kitaplarda var bu tabi. Şimdi ben takıldım hocanın kendisine. Hocam dedim siz okurken mesnetle müsnedi birbirine karıştırmıyorsunuz. Müsned çünkü alınan hadis kaynağına denilir. Ha Ebu Hanife'nin 17 müsnedi vardır. Yani bir nevi hadis nasıl diyeyim kaynağından aldığım 17 bölüm kitabı vardır şey olarak. Aliül Kari de ona tercüme etmiştir. Şerh etmiştir. Şimdi şöyle diyelim kaynağı bu sefer de bozuldu. Bu iddialar var. Şimdi bu iddialar gündeme gelirken arkasından e, zaman zaman tartıştık, konuştuk, paylaştık ve, ve benzeri gittik. Ama o arkadaşlarla biz daha sonra ihtisasa başladık. Onlar da doktoraya geldiler. Bu sefer Hanefi kaynaklarına gitti. Delilleri şunları bunları gördükten sonra artık Ebu Hanife aleyh demeye başladılar. Bizim insanımızın ilmi de alsa, ben inanıyorum ki Şafii rahmetullâleht denilecek, dua edilecek. Ahmed İbrahim bele dua edilecek. O biraz daha hadis bakışlı ama dua edilecek. İmam-ı e dua edilecek. Mezhepleri devam etmeyen alimlere de edilecek. İbrahim Nehahi hocamızın hocasıdır. Ama ilimde sonsuz bir denizdir neredeyse. Onun evza'i öyledir. Leyse'nin saat öyledir. Daha nice alimler vardır. Biz hani onların görüşlerinden istifade ediyoruz. Ufuk için bakıyoruz onlara. Onlar bize hala mezhebi devam etmemiştir ama görüşleri devam etmiştir. Hala bize ışık tutuyor. Hiç beklenmedik yönde önünü açabiliyor. Asırlar sonra gelen bir hadise dolayısıyla mesela tekrar ediyorum. Ebu Hanife, kim ölü bir toprağa ihya ederse o onundur diyor hadis-i şerif. Buna ne diyor? Devlet izninin ihtiyaç vardır diyor. Kızıyorlar Ebu Hanife'ye. Niye Allah Resulü izin veriyor bir de devlet reisi kim oluyor da izin verecek diye. Doğru kızanın kızması da doğru iyi niyetle. Ama asırlar geliyor ne gösteriyor? Bir şehrin bakıyorsunuz stadyuma ihtiyacı oluyor. Bir şehrin havalarına ihtiyacı oluyor. Bir şehrin parka ihtiyacı oluyor. Bir şehrin meydana ihtiyacı oluyor. Bir şehrin organizeye nasıl diyeyim bayram namazlarını kılmaya Müslümanca düşünelim ihtiyacı oluyor. Bakıyorsunuz ki plan proje nasıl diyeyim arsa. Yol çizimlerine ihtiyaç oluyor. O zaman diyorsunuz ki keşke bu nevi topraklar ihya edilirken belli bir organize içerisinde yol düşünülerek, nasıl diyeyim stadyum düşünülerek, at yarışlarının yapılacağı, Müslümanca kumarına değil düşünülerek, ok yarışlarının yapılacağı, atış talimlerini yapılabileceği, insanların bayramda bir araya gelebileceği yerler düşünülerek yapılsaydı diyorsunuz. Bu sefer ne anlıyorsunuz? Ebu Hanife Rahim'la hadisin organize ile gerçekleştirilmesini arzu ediyor diyorsunuz. Yıllar sonra başka şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bilgi birikimi bu şey olunca yan yana gelince güzel oluyor. İlim eksikliğimiz var. Biraz da edeb eksikliğimiz var. Bir de ya nasıl diyeyim takım tutmayla de dediğiniz gibi herhalde mezhep tutmayı birbirine karıştırıyoruz. Yoksa yani insan elbette ki tekrar ediyorum bir insan şunun daha doğru olduğuna inanıyorsa İmam-ı Şafii gibi tertibin bakınız Cenab-ı Allah ne kadar titiz getirmiş. O halde bu titizliğin bozulması doğru değildir. Bu tertip farzdır demesi, buna ikna olması gayet tabi bir davranıştır. Böyledir. Mesela İmam Malik de o konuda ne diyor? Oğmak farzdır diyor. Niye? Yıkama kelimesince olmadan yıkanmaz ki diyor. Suyun altına tuttun, yıkanmaz ki diyor. Yıkama için oğmak gerekir diye öyle bir kanatı var. Bu insan bu kanata gerçekten inanmışsa başka türlü davranması doğru değildir. Oldu inşallah. Tamam Allah'a emanet oluruz.